Oh yeah. Çeviri Merve Kainat, bugün 3 Mart Salı, yıl 2015, ay 3, gün 62, Kasım 116 1436, Hicri-i Cemazi'ye 12, 1430, Rumi Şubat 18 Hilafetin ilgası 1924 Fırtına Öğretim Birliği, Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabulü, 1924 Şeriat Hukukunun Yürürlükten Kaldırılması, 1924 Günün manu, günü tarihi 23 yıl önce bugün 3 Mart 1992'de Zonguldak kömür ocaklarında grizu patlaması oldu. 300'e yakın madenci yanma ve boğulma sonunda hayatlarını kaybetti. Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi, Takvimi. Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete Programı Başladı Ömer Madra, Canton Bil ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Evet açılışımızı Serdar Ateşer'in Düzenlediği Tipsiz Parlamento adlı Parçayla yaptık Bir bölümünü çaldık Ve orada 1965 seçimlerinde kendisi de Türkiye İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak mücadele eden yazar Yaşar Kemal'in bir konuşmasını da monte etmişlerdi. Müziği etmişti Serdar Ateşer. İşçiler, köylüler, arkasız memurlar, esnaflar, topraksızlar, kazanında et yerine dert kaynayan analar, yani alın terinden, göz nurundan başka servetleri olmayanlar, size söylüyorum. Sözüm sizedir, diyor. Buradan sana seslendik. Türk tarihinde ilk defa fakir fukaranın, yoksulun, emeği yenmişin, hor görünmüşün sesini duyurduk. Yeter Yeter gayri çektiğiniz bunca acılar, bunca yoksulluklar yeter gayri dedik. Sebebini de bir bir söyledik. Seni bir lokma ekmeğe, bir karış toprağa hasret koyan bu zengin partilerine artık aldanma. Onlara rey verme, kendini de memleketini de bunların elinden kurtar dedik. Sanki biz böyle dememişiz, doğruyu söylememişiz gibi götürdünüz ve reylerinizi o zenginlere verdiniz. Hem de o zengin partilerinin en azılısına Teslim ettiğiniz hükümeti diyor. Demokrat Parti'den bahsediyor değil mi? Yok. Adalet Partisi. A ha. 1965 senesi. Ama mh, böyle bir durum var. Dün ayrıca bir e, Yaşar Kemal eserlerini okurken... Bir dinleyicimiz yılanların ücünü söylediğimizi söyledi. Bunu düzelttik biz de ama öyle dememişiz. Sonradan baktık. Yılanı Öldürseler adlı eserin yazarı olarak zikretmişiz ki o da doğruydu. Bir senaryoda düzeltmeyi düzeltiyoruz ama çok da teşekkür ederiz bu yakın ilgiye. Özellikle Yaşar Kemal'e tabi ama bize de. Yaşar Kemal gerçekten olağanüstü bir kalabalıkla dün törenle gömüldü. Yüzyılın romancısını uğurladık diyor. Gazetelerde de etraflı bir şekilde ele alıyor, alınıyor bir kısmında en azından. Yurt Gazetesi mesela hepimiz incememediz diye vermiş büyük bir şeyle Yaşar Kemal'in selam veren bir fotoğrafını altında da büyük muazzam kalabalığı Teşviki Camii'nde on binlerce kişinin katıldığı bir tören ee, Teşviki caminden kaldırılan cenaze tıpkı Yaşar Kemal'in sağlığında yaptığı gibi toplumun tüm kesimlerini birleştirdi. Sanat, siyaset ve medya dünyasının yanı sıra binlerce kişi yüzyılın romancısına son görev için oradaydı diyor. Hırsız, katil, abdi ağlar kaybedecek. İnce Mehmetler kazanacak. Pankartı asılmış camide. Camideki tören içinde oldukça ilginç. Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban taziyeleri kabul etmiş. Zincirli kuyuya defnedilen tabutun üzerine Gökçe Dam'dan gelen de toprak serpilmiş. çok Büyük bir tören sloganlarla uğurdu, uğurlandı. Ee, mesela Cumhuriyet Gazetesi Onurumuzdur başlığıyla vermiş ünlü Alman yazarın Günter Grass Nobel ödülü Cumhuriyet için yazdığında tüm insanların yaşar Kemal'e borcu var diyor. Çok iyi bir romancının yanı sıra yol arkadaşımı kaybettim. O hayat mektebinden deneyimleriyle sosyalisttir ve haksızlığın gözler önündeyken bile farklı kılıklara büründüğünü iyi bilir. O egemen çevreleri hep rahatsız etmiştir. Şimdi bu büyük yazara teşekkür borcumuzu ödeme sırası bizde. Tüm insanlar Yaşar Kemal'in seslenişine uymaya, onunla birlikte <gülüyor> evrensel insan haklarının geçerli kılınması için, silahların iktidarının sona ermesi için, en ücra köylere kadar barışın egemen olması için mücadele vermeye çağrılıdırlar, demiş. Günter Vasiyeti barış diyor Hürriyet Gazetesi sür manşetinden. Binlerce kişi bir usta yazarı, bir barış adamı olan Yaşar Kemal'i son yolculuğuna uğurladı. diyor eş başkan, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yan yana dua ederlerken de görülüyor. Ve mesajını da tekrarlamış Hürriyet Gazetesi'nde dün okumuştuk. Benim bir benim kitaplarımı okuyan katil olmasın. Savaş düşmanı olmasın. Savaş düşmanı olsun. İki insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın diye bir adet mesajı da vermişti. Kimse kimseyi asimile edemesin yani illa kendi yetişme kültürü doğrultusunda gelişmesine karşı çıkmasın asimilasyon bu demek eritmek insanları asimile etmeye can atan devletlere hükümetlere olanak verilmesin benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar. Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar. Vasiyeti barış diyor. Hürriyet gazetesi de böyle vermiş. Türkiye oradaydı diyor Vatan Gazetesi de. Yaşar Kemal Türkiye'de sözü dün bir kez daha ete kemiğe büründü. Edebiyatın dev çınarı için Siyasetçisi, iş adamı, sanatçısı, futbolcusu, işçisi, köylüsü yan yana saf tuttu. Herkes sustu. Yaşar Kemal konuştu diyor. Orhan Pamuk yazar. Yaşar Kemal'in arkadaşı olmakla övündüğünü de söylemiş. Ve o anlatır. Ben dinlerdim. O usta ben çömezdim. Kendisine hayrandım. Türkçe var oldukça yaşayacak demiş. Orhan Pamuk da... Milliyet gazetesi o iyi insan çekip gitti diye vermiş Sürmeli şehitten birinci sayfanın yarısını ayırmış Habercürte 1001 Çiçekli Bahçe diyor Destan romanlarının ustası edebiyatımızın edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal 1001 Çiçekli Bahçe dediği her renk ve düşünceyi dostça özgürce barındıran bir kültür mozaiğiyle uğurlandı Kürtçe ve dua e, Türkçe. Dua edildiğinde söylüyor. Bir günde devletin değil halkın yaz günü diye Torosların sevdalısı Usta Yazar Yaşar Kemal son yolculuğuna uğurlandı. Edebiyatın Devçinlerini başta okurları olmak üzere dostları yoldaşları yalnız bırakmadı diyor. Evet en sevdiğim kısma geldik. Hangi bölüm o? Sabah, Akşam, Star ve geniş Şafak gazetelerinden manşetler okuyacağınız bölüm. Sürü manşetten vermiş sabah gazetesi. Hadi ben başlayayım. Hadi başla bakalım. Türkiye'nin tüm renkleri uğurladı diye hangi gazeteden kopya çekmiş bu renkler mevzusunda? Kopya çekmemiş, Çok. alanıza yapmış olabilir. Vatan. Vatan gazetesinden odontu yapmış ya da benzerlik. Benzerlik var. Evet yani. evet Bir benzerlik, benzerlik ettim, var. Biz e, Demiş ve ardından da vermişler. Star gazetesine bakıyoruz. Star gazetesi Güle Güle Usta demiş. Sayfanın hemen altında Edebiyatın Usta Kalemi Yaşar Kemal son yolculuğunu uğurlandı. Yazar vasiyeti üzerine önce toprağa verildi. Ardından anma töreni düzenlendi denilmiş. Küçük vermiştim. Sabah e, şey zaman gazetesi aslında gayet küçük görmüş. Yaşar Kemal'i binlerce kişi uğurladı diyor ama. Döviz lobisinin ve başka haberlerin arasına sıkışmış bir şekilde vermiş. Evet. Akşam gazetesi sürmanşetten vermiş. Ustayı Türkiye uğurladı demiş. Her fikirden ve her kültürden insanın olduğunu belirten bir alt başlık dağıtmıştı haberin içerisine. Zincirlikuyu'da 50 yıllık arkadaşı Tilda Kemal'in yanına defnedilen ustanın üzerine köyünün toprağı serpildi demiş. Ve Yeni şafak. Yaşar Kemal'i uğurladık demiş Yeni Şafak gazetesi de. Ama küçük bir yere aşağıya doğru. Yani ya ortalama doğmuş, sıkıştırmış biraz gibi evet. görünüyor. Bir Türkiye gazetesindeyse ben göremedim. O, ha, yok Şurada varmış. Evet. Yaşar Kemal'in adı geçmediği için pek fark edemedi haberi. Hem Türkçe hem Kürtçe diye vermiş. Evet. Ardından da Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğu fotoğrafa yer vermişler. Evet. Hemen fotoğraf baştan üzerindeki fotoğrafta bir de Evrensel Gazetesi. Evrensel var. Var. Bu ülkenin kalbine gömüldüğü Koca Çınar diye tam birinci sayfanın hemen hemen tamamını vermiş bu, bu şeye. Türkiye'nin büyük hikaye anlatıcılarından bir tanesi olan Yaşar Kemal'in hikayesi bu şekilde anlatılmış gazetelerde bugün. Evet. Şimdi diğer haberlere geçelim. Aslında Yaşar Kemal'in aslında bir de şeyini bir kez daha hatırlatın. Dün yeterince şey yapamadım. Hazır Günter, Günter Grass'ın çok etkileyici mektubu Cumhuriyet'te yayınlanmışken Almanya'da bundan tam 20 sene önce Der Spiegel dergisinde ya da gazete ikisi birden Yaşar Kemal'in Yalanlar Seferi başlıklı makalesi yayınlanmış ve ondan sonra ortalık tamamen birbirine girmişti. Çünkü büyük bir sansür ve muazzam bir e, infial uyanmıştı. Nasıl böyle şeyler söyler diye onun e, düşünceye özgürlük meselesi de e, hareketi de bir anlamda onunla da bir kez daha ivme kazanmıştı diyebiliriz. Düşünce suçlarına karşı tırnak içinde hareket. Orada e, Türkiye'de devletin Kürtlere yönelik yıllardır süren baskı politikasını o günlerde tüm şiddetiyle süren savaşın gerçeklerini anlatıyor ve terörle mücadele yasasına göre bölücülük propagandası yapmakla suçlandı ve devlet güvenlik mahkemesinde dava açıldı ama bu bir geriye tepen hamlelerden biri olarak çıkacaktı Yaşar Kemal'i yargılamak biraz ters tepti ve dolayısıyla yargılayanla yargılanan yer değiştirdi devlet güvenlik mahkemelerini yerle bir eden bir savunma yapmıştı Yaşar Kemal herhalde pişman olmuşlardır. Makale Saruhan Oruç tarafından Tür Türkçe, Oluç tarafından, Tür Türkçe Oruç tarafından Tür Türkçe'ye çevrilmişti ve e Yaşar Kemal aslında makaleyi düşünce özgürlüğü ve Türkiye başlıklı derleme kitap için yazmış. Kitap da 97'de yayınlanmış ve raflara çıkışın ikinci gününde toplatılmıştı. Yani şöyle diyor ilk cümlesinde yalanlar seferi başlıklı şeyinde tarihte iz bırakacak önemli bir konuşma. Belki de tarihte ilk kez bir yüzyıl daha başlamadan bir isme sahip oldu. 21. yüzyıl insan haklarıyla anılacak diyor. 1997'de yazılmış bir şey bu. Çünkü yaşadığımız yüzyılda bu alanda tatmin edici ilerlemeler sağlanamadı. Hatta 21. yüzyılın eşiğine geldiğimiz bu günlerde şimdiye kadar kat edilmiş olan yoldan dönüldüğüne ve geriye doğru koşulduğuna dair birçok belirti var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923'ten bugüne kadar tahammül edilmez bir baskı ve zulüm sistemine dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti bu gelişmeyi doğulu çarpıtma sanatı ve iki yüzlülükle insanlığın gözlerinden saklamaya çalıştı, diyor. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu halkı üzerine öyle bir tiranlık oluşturdu ki, bu halk Osmanlı otokrasisini bin kere tercih eder hale geldi. 1946'da çok partili sistemin kuruluşuna kadar jandarma sopasını hissetmemiş ne kız, ne kadın, ne Kürt, ne Türk, ne de Laz, Köy sakini vardı. Cumhuriyet hükümetinin şiddeti her şeyi yerle bir eden bir fırtına gibi Anadolu'nun üstünde esti. Türkiye'nin halkı yaklaşık 70 yıl boyunca bu kadar çok zulme, işkenceye, yoksulluğa ve açlığa nasıl tahammül etti? Bu gerçekten bir mucizedir diye başlangıç ne okuduğumuz yazı ve şöyle de bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu savaşın sürmesi nedeniyle lanetlenmiş bir ülke olarak 21. yüzyıla girmemelidir. İnsanlığın vicdanı Türkiye'nin halklarına bu insanlık dışı savaşın durdurulması için yardım edecektir. Özellikle Türk devletine silah satan ülkelerin halkları bu konuda katkıda bulunmalıdırlar. Türkiye'de de bizler gerçek bir demokrasiye giden yolun sadece Kürt sorununun barışçı bir çözümünden geçtiğini bilmeliyiz demiş ve son cümle Saruhan Uluç'un çevirisiyle Almanca'dan yönetimin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bu baskı son zamanlarda biraz gevşemiş olsa da Kürtlerin, dillerinin ve kültürlerinin öldürülmesine çabalamış olması insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. 21. yüzyılda insanlığa karşı işlenmiş suçlar birbiri ardına gün ışığına çıkartılacak ve mahkum edilecektir. Ancak bu Alışılmış mahkemelerden olmayacaktır. Çünkü ülkenin onuru onun insanlığı mahkeme önüne çıkarılacaktır demiş. Baya ilginç bir makale ve çok büyük bir cesaret istiyor. Evet. O dönemde bunu yazılması ama Yaşar Kemal'in en büyük özelliklerinden biri dürüstlüğünün yanı sıra cesareti de her zaman oldu. Onun için de işte on binlerce kişi dün ya da binler tam sayıyı bilmiyorum ama çeşitli kesimlerden insanın katılmasıyla son yolculuğuna ordan nasıl bu yüzden bütün kesimleri kapsayan bir insan olarak gelelim bugünkü haberlere tabii şimdi bir, bir büyük gösteri de dün Rusya'da vardı aslında Evet, Rusya'da önceden planlanan bir gösteriydi bu. Fakat e, gerçekleşen bir suikast sonrası, sonrasında bir anmaya dönüştü. Ve 50.000'in üzerine insanın katıldığından bahsediyor. Evet. Bu şey. Çok büyük bir yürüyüş. 10.000'ler diyeysen belki 50.000 insan. Boris Nemtsov. Eski bir baş, başbakan yardımcısı. Sonradan muhalif politikacıya dönüşmüş. Ve kızıl meydanda herkesin yani Rusya deyince ve Moskova deyince akla gelen ilk yer belki de Kızıl Meydan. kremlinin orada köprüden geçerken keskin nişancılar tarafından kalbinin derinip geçilmesiyle de vurularak öldürülüyor dört kuşunla. Yanında da sevgilisi varken birkaç saat önce son mülakatında Rusya Başkanı Vladimir Putin'i otoriter bir yönetim kurmakla suçlamış. Ve Ukrayna'ya karşı anlamsız bir savaş yürütmekle alakalı da aynı şekilde suçlamıştı. Elinde belgeler olduğundan bahsediyordu. Ukrayna'ya karşı bir savaş yürüttüğünden Putin'in, Rusya'sının bunlara da açıklayabileceğini söylüyordu. İlginç. Aslında yani bu bu ülkede siyasi reforma ihtiyacımız var demiş. Son konuşmasında. Bütün iktidar bir kişinin elinde olduğu zaman ve o kişi de ebediyen, sonsuza kadar hükümranlık ediyorsa o zaman tamamen mutlak bir felaketle sonuçlanacağı kesindir demiş otokrasinin. Ve ana e, biz, herkesin sorduğu asıl soru şu. Bizi Yürü, yürümeye çağırıyorsun. Yürümeye katılın diyorsun. E gelirsek ne değişecek diye soruyorlar. Bana diyor. Ben de şunu söylüyorum. Eğer çok insan gelirse o zaman bir şey değişir. Demiş. Evet. Ve birkaç hafta önce de Rusya'daki bir haber sitesine de, internet sitesine de Putin'in beni öldürmek Putin beni öldürmek istiyor diye birkaç defa söylemiş kendisi Putin'de Vladimir Vladimirovich Putin'de cinayeti kınamış ve bulacağız sorumlularını demiş işleyenleri katilleri. Nemtsov öldürülmeden önce planladığı Ukrayna'ya karşı savaşa hayır temalı bir yürüyüş vardı. O işte yürüyüş bir anla yürüyüşüne dönüştü. Korkmuyorum ve şeyleri taşımışlar. Nemtsov'un portresinin yanı sıra. Jesu Boris. E, pankartları da varmış aynı şekilde. Ben Boris'im ve korkmuyorum diye. Evet. Bu arada e, şeyde Ukrayna'dan bahsetmişken John Kerry'de Cenevre'de Ukrayna e, meselesini tartışmak üzere Cenevre'ye gelmiş durumda aslında ilginç bir şekilde keri Rus yetkililerini yalan, yüzüme karşı yalan söylüyorlar diyerek suçlamıştı. Ayrılıkçı isyancıları savunuyorlar diye. Brüksel'de ayrıca da Brüksel'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Ukrayna'da doğrudan doğruya konuşmalar da, görüşmeler de yürütülüyor. Rusya'dan doğalgazın götürülmesi konusunda. Çok acayip bir açıklama yapmıştı Putin'de. Kesilmesi soykırım anlamına gelir diye Putin bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri de bugün 6.000'i aştığını söylemiş. Bir yıllık savaşta. 6.000 evet. ve bunların çok büyük çoğunluğu sivil değil mi? 17 kişi günde oluyor. Yani aşağı yukarı 350 günde oldu. Değil mi? Ne kadar oldu? Bir yılda bulmadı daha bildiğim kadarıyla. İşte bu yani, bu aralar bir yıl olacak. Yani 3 saatte 2 kişi mi ediyor nedir? Çok, özel, bir şey. Şey yani. Çok ya, vahim. Faillerini aradığınız zaman bu cinayete tekrardan geri dönecek olursak failleri aradığınız zaman Rus polisi IŞİD'de alakalı soğuş, kovuşturma başlatmış. Ee, muhalif lider Boris Nemtsov'un Suikastle kurban gitmesi sonucunda başlatılan bir soruşturma bu. İşit dahil birçok ihtimal üzerinde duruyorlarmış ama gazetelere yansıyan işit gazetelere yansıyan bir diğer nokta da işte Nemtsov'un eşinin manken olması sebebiyle bir aşk cinayetine kurban gitmiş olabileceği ihtimali. Yani bu iki ihtimal üzerinde duruyormuş. Üçüncü ihtimal yok yani. Kendi ağzıyla söylediği Putin beni öldürmek istiyor ile alakalı olarak. Böyle demeci, ihtimal yok. Ee, şey. Otoyetler tarafından desteklenmiyormuş galiba. E, koskoca devlet başkanı da insanı bir adam bir şey yapar mı yani? Öldürür mü? Böyle şeyler yapılır mı? Mesela Hürriyet gazetesinde ilginç bir detay daha var. E, Nemse onu öldürdüğü sırada yanında bulunan sevgilisi Ukrayna'nın fotomodel Anna Duritskaya yalan makinesine bağlanacakmış. Sen mi öldürttün diye öyle mi? Niye böyle Niye bir şey yapsın ki? Ben de anlamadım işte. Niye yalan makinesine bağlanıyormuş? Yürütülen savcıları bir numara tanık olarak gösterilmiş ve pek yardımcı olmadığı söylenmiş. Katil Boris arkamızdan geldiği için yüzünü hiç göremedim. Sonra da yaşadığım şoktan zaten hiçbir şeyi fark etmedim demiş. Döndüğümde sadece genç bir adamın yoldan geçen arabaya bindiğini gördüm. Yüzünü ve üzerindeki elbiseleri tarif edecek durumda bile değilim demiş. Ama savcılar, bunları savcılara doğrudan söyledim demiş ama savcılarına inanmamışlar. Bunları bir de yalan makinesine bağlandıktan sonra söyledimiş. Yalan makinesine bağlandıktan sonra yalan makinesine hata yapma ihtimali sonrasında belki cezaevine bile girebilir. Muhalifliği dirneş. Yalan makinesi hata yapar mı? <gülüyor> Rusya'da belki. <gülüyor> ee, şeydi Irak bu arada operasyon başlattı. Irak'ta operasyon başlandı. Oh, IŞİD'in elinden Tikrit'in Tikrit'in alınması yani Musul'un ıı, tekrar ele geçirilmesi için büyük bir çatışmaya gidebilecek. Tavsiyeniz üzerine izledim şeyi, American Sniper filmini. İzlemez olaydım. Hayatımda yaptığım en kötü şeylerden bir tanesiydi. İlk ona girebilir. Ki bu zamana kadar savaşla alakalı filmlerin çoğunu takip etmişliğim de vardır. Ama ben hayatımda bu kadar kötü bir film görmedim. Olaylar gene Tikrit'te geçiyor. Tikrite girmeye çalışan Amerikan ordusunun ne şekilde kayıp verdiğini, nasıl çocukları ve kadınları öldürdüğünü doğrudan bunları anlatıyorlar Clint Eastwood'un yönetmenliğiyle. Evet, benim tavsiyem de bunları görmek için seyretme demiştim zaten. <gülüyor> Öyle mi demiştiniz? <gülüyor> Sen yanlış anladın. <gülüyor> tamamen yanlış anladın bu Neyse. Bu olayların hepsi Tikrit'te geçiyor. Yani Amerikan yaşındaki ordusunu, torunum bile hiç beğenmedim dedi. Çok kötü bir film. Gerçekten. Eğer şey varsa, gitmek isteyen varsa gidebilir tabii ki de. Yani savaş beklemeyi karşınızda. Ee, olayların hepsi Tikrit'te geçiyor. Irak'ta ee, ve Felluce'de. Felluce'ye gitmiyorlar galiba. Tikrit, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin sonrasında bile düşmemiş bir kent. Şimdi Hıran 10 bin kişilik ordusuyla beraber düşürülmeye planlanıyor. Bakalım evet. pek e, sessiz sedasız düşmeyecek gibi duruyor tıkitte. Evet bu genelde şöyle yapalım aslında aramızda da konuşuyorduk belki yarını buna daha bu konuların tartışılmasına daha geniş imkan verecek bir şekilde ele alabiliriz. E, gerek bu Rusya Ukrayna meselesi ki çok önemli e, dünyayı da her an daha sıcak bir yoğun savaşın içine de sokabilecek hatta yani Allah muhafaza nükleer silahların da kullanılmasına kadar gidebilecek son derece tehlikeli bir durum var bir proxy savaş dedikleri türden bir şey cereyan ediyor yani temsili doğuyla batının Ukrayna üzerinden yürüttükleri bir savaş tam bahsedebiliriz. Kuzey ile Güney'de diyebiliriz buna. Öbür taraftan İran nükleer meselesi var. İran'dan bir teklif geldi anlaşalım diye. Fakat bu tam bu sırada da bir Netanyahu, bin, Benjamin Netanyahu da İsrail Başbakanı'da Washington'da ee, ve e, İsrail'in e, mücadelesi bir şey için mi, varoluş için mi, yoksa bölgesel denetimi, kontrolü tamamen eline alması için mi soruları da soruluyor. Ee, ve bir de e, Irak savaşı nasıl IŞİD'in büyük gelişmesine yol açtı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası da aslında IŞİD mücadele adı altındayken acaba bambaşka bir yöne doğru gidip dünyayı çok tehlikeli bir bambaşka yere doğru da sürüklüyor mu diye sorularını hepsini bunların dünyanın önünde gelen isimlerinden analistlerinden ve aktörlerinden Noam Chomsky ile yapılmış bir söyleşide bulmak mümkün Lemokrasi oldu? Bugün vaktimiz olmayacak ama genel bir dünya turunu Chomsky'nin gözlerinden yapmak iyi olabilir. Yarına bunu daha, biz de biraz daha hazırlıklı olarak gelebilirsek, inceleyebiliriz. Hepimizi yakından ilgilendiren bir mesele. Şimdi ara verelim. Sonradan da Mehmet Baransu'nun tutuklanmasıyla ilgili, gözaltına alınmasıyla ilgili çok önemli bir gelişme var. Beraat ettiği bir davadan cezaevine sokulması gibi çok tuhaf bir durum var. Onlar ikinci yarım saatte bunu konuşmaya başlarız. Açık gaz Mehmet ve Seyran Thierry, Thierry Robben Titi Robben'in e, Türk müzisyenlerle Türkiye'den müzisyenlerle yaptığı Gül Yaprakları albümünden alınmış bir parça ama Yaşar Kemal'in romanlarından etkilenerek yapıldığı belirtiliyor e, e, bütün esinli de buradan aldığını söylediği parçalardan biri Titi Robben şöyle demişti, zaten bizim de açık radyo olarak çok gururla, onur duyarak iptal ettiğimiz bir durum. Bu buluşmayı biz ara buluculuk etmiştik, buluşmayı sağlamıştık. Dün tanıştık diyor, açık radyoya da verdiği bir mülakatta şey, Titi Robben. Bir rüya gerçek oldu, büyük bir etkisi var benim üzerimde. Yaşar Kemal'in, hatta Türkiye'nin benim müziğimde büyük yer kaplamasını da temel olarak Yaşar Bey sağladı. Benim için dünyadaki en iyi yazarlardan biri. Anlattığı hikayeler, evet Türkiye ile ilgili ama aslında insanlıkla ilgili. Hayatımda büyük bir etkisi var. Ona bir hediye vermek istedim ve bununla birlikte ona karşı duyduğum saygı, da, saygı ve sevgiyi dinleyicilerimle paylaşmak istedim. Onun meşhur biri olduğunu biliyorum ama daha da çok bilinmeli, tanınmalı. Çok önemli birisi o. Bana etkilendiğim müzisyenleri sorduklarında, burası ilginç, o bir müzisyen olmasa da Yaşar Kemal'i de sayıyorum aslında. Yani size hangi müzisyenler ilham verdi, etkiledi deyince Yaşar Kemal'i de sayıyorum. Çok büyük bir ilham kaynağıdır o benim için demiş Robem. İşte böyle. Evet, Valyoz davası ile ilgili gözaltına alınan Mehmet Baransu'ya dönüyoruz. Tutuklanan, şimdi. tutuklandı. Bar evet. evet, Baransu devletin gizli belgelerini temin etmek suçlamasıyla daha önce yargılan, yargılanıp berat etti e, davadan dün çıkarıldığı mahkemeci tutuklanmış ve cezaevine konulmuş gizli belge yayınlama suçundan yargılandığı ve hakkında kesinleşen beraat kararı olduğunu belirtilen olduğu belirtilen Baransu elimdeki tüm belgeleri savcılığın talebi üzerine teslim etmiştim demiş. Evet gazetecilere de gözaltına alınıp polisler eşliğinde evden ayrılırken de gazetecilere arkadaşlar siz siz olun gazeteci olarak adliyeye belge teslim etmeyin adliyeye belge teslim ettim diye örgüt kurmaktan yargılanıyorum demiş. Bu da çok Acayip bir durum gerçekten. Ee, şöyle de tuhaf ayrıntılar var. Yani büyük tuhaflıklarla örülü bir günler yaşıyoruz, bir dönemdeyiz. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, Balyoz da, planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen bir soruşturma olduğu söyleniyor bunun devletin gizli belgelerini ifşa etmek maddesinden yeniden suçlanıyor. Halbuki kesinleşmiş beraat var. Şimdi buradaki bir başka tuhaflık da şu. Evinde yaklaşık 10 saat arama yapılmış. <gülüyor> Taraf gazetesi yazarı Mehmet Meransu ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmış. Soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü Baransu'ya örgüt suçlaması yapmış ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmiş. Yalnız burada ufak bir detay vereceğim. Bakalım ne diyeceksin? İfadesini almadan örgüt suçlaması yapıp tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmiş. Hukuk usulü açısından pek sık rastlanan bir şey olmadığını, istisnai bir durum olduğunu söylemem lazım. Yani ifade de almıyor. Daha önceden beraat etmiş olduğu bir davada savcı tutuyor. Bu yeni suç ceza mahkemeleri işte bunlar. Ve e, örgüt kurdu. Bu da daha da ilginç bir şey var. Tek kişilik bir örgütmüş. İsmiyle mi? Hı. Anılıyor. Tek başına örgüt kurmakla suçlanmış. Barans örgüt. 17. 17. <gülüyor> Barans örgütü. Barans örgütü. Evet. 17 sayfa ifade vermiş. Ve örgüt yönünde ifade. Sonradan da bak. Yani hakikaten nasıl yorumlayacağımı bilemeyeceğim kadar tuhaf olduğunu söylemeliyim. T24'ten takip ederek devam edeyim. Örgüt kurmakla suçlanan Baransu tek başına örgüt kurmakla suçlandı. İfadede Baransu'ya örgüt yönünde neler sorulmuş biliyor musun? Neler sorulmuş? Hiçbir şey. <gülüyor> örgüt, yönünde, örgüt yönünde soru sorulmamış. Şüpheli Mehmet Baransu'yla eylem birliği içinde suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket eden şahıslar bu aşamada tespit edilememiştir demiş. Yani yok şeydi. <gülüyor> Gazetelere bakalım. Yani Baransu'nun Çıkardığı belgeleri üzerinden balyoz davasını manşetlerden duyuran gazetelerin bugün Baransu hakkındaki söylediklerini karşılaştıralım istiyorsanız. Mesela Star Gazetesi'ne bakalım. Star Gazetesi o zaman ne demiş? Darbeciye ibret olsun demiş. Şimdi bugün attığı haberde daha doğrusu ufak bir haber bu. Gizli belgeleri çalmaktan tutuklandı diyor Baransu hakkında. Gizli belgeleri çalmaktan Ama beraat etmişti onda. İşte beraat etmesi hatta üzerine bir de darbeci ibret olsun diye o belgeler üzerinden geçen davayla alakalı olarak da manşet tam sayfa manşet e, haberi vermişlerdi. De Baransu devletin gizli belgelerini temin etme yok etme hile ile çalma suçundan tutuklandı. Baransu'nun çalınan 118 gizli belgeyi imha ettiği belirlenmiş belirtilmiş. Hayır, belirlenmiş değil. Yok öyle bir şey. Tamamını teslim ettim diyor çünkü. Star, Star Gazetesi isminden Star Gazetesi diyor. Ee, diğer gazeteye bakalım. Akşam gazetesi. Akşam gazetesi de Barans ile alakalı olarak çok çok ufak bir yere yer vermiş. Hemen üstünde gene çok çok ufak bir yer var ama o Başbakan'a ait, Davutoğlu'na ait. Pul büyüklüğünde değil mi? Pul büyüklüğünde ama neredeyse bir 5 pul büyüklüğünde Suudi Arabistan'ın yeni kralı Selman Abdülaziz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu konumuzda dahil değil. Ben sadece gereksiz bir detay da aktarmak istedim. Neyse Baransu tutuklandı denilmiş. Mehmet Baransu balyoz kumpası kapsamında gizli belgeleri ele geçirmek suçundan tutuklandı. Baransu'nun savcılar vermediği kayıp CD'nin de Yunanistan'ın elinde geçtiği ortaya çıkmış. Ne? Yunanistan'ın elindeymiş kayıp CD. Yunanistan düşman mı? Yunanistan bütün Komşu taşlarına teker mi? teker dağıtmış kopyala hep cd'leri. Bizim Zizif komşumuz değil mi Yunanistan? Evet ama onun elindeymiş. Yunanistan elini gördünüz mü siz hiç? Böyle mavi. El, el. Hiçbir zaman açmıyor elini. Mavi bir el. Neyse. Böyle demiş akşam gazetesi. Ee, Yeni Şafak gazetesi e, belgeler imha edilmiş olabilir deniliyor. Bu Taraf Gazetesi'nin daha önce hatırlattığı manşetlerde Yeni Şafak'ın e, o attığı haberin haber yok, fotoğrafı yok. Burada da il, ilginç bir şeyden bahsediliyor. Baransu soruşturmada tutuklanan ilk kişi olmuş. Kararda Baransu'nun 118 belgeyi yetkili mercilere vermek yerine imha ettim dediğine dikkat çekilmiş ve imha edilip edilmediğini kimin elinde bulunduğu bilinmiyor denilmiş. Gidin sorun kime? Star gazetesine söylesinler size kimde olduğunu bu gizli belge. Şimdi Arınstan yani, sabah Res durun daha sabah geçmedik. En güzelini sabah en son Aha. en güzelini sona sakladım. Tamam, tamam. Sabah gazetesinde evet darbe teşebbüs ettiler manşetiyle duyurmuştu Baransuyu. Eee Balyoz davasını verdikleri Baransuyu belgelerinden çıkan Balyoz davasıyla alakalı verdikleri haberi. Şimdi şimdi işte paralelin casusluk tablosu denilmiş. Emniyet fezlekesinde paralel dinlemeler, tabloları, tek tek şemalar. A -a, o değilmiş. Yanlış haber okuyorum. Hatta burada haber yok. Bu farklı bir habermiş. Ama hemen fotoğrafın üstünde olduğu için kafam karıştı. Ha. Baransu casusluktan tutuklandı demiş. Baransu'nun fotoğrafı ve sadece bu yazı var. Detaylar 20. sayfadaymış. Biraz utanmışlar galiba fazla detay vermekten. <gülüyor> Zamanında biz böyle bir şey söylemiştik. Şimdi Peki detay da, verip belgeleri de çalmaktan yapmayalım. ama 19 adet CD, 4 adet DVD içinde devletin güvenliği ve askeri yararları açısından çok gizli belgeleri ifşa etmekle suçlanmış ama bunları savcılığa teslim etmişti zaten. İfşa etmemişti ki. İfşa değil burada önemli olan imha imha edilmemiş olabilir e, deniliyor. Savcı teslim etmiş, iş, ifşa da etmemiş, imha da etmemiş, savcılığa vermiş. Tamam. Onun... savcılığa vermiş. Ya bir kopyası da ondaysa diye düşünmüş olamaz mı savcılık? Evet Galiba ama Yani bu şekilde düşünülüyor zaten. Ama bunu hiçbir zaman kanıtlayamazlar ki bir kopyanın onda olup olmadığını. Sonuçta bir dijital belgeden bahsediyoruz. Kanıtlamak önemli mi? Ya teknik açıdan böyle bir şey önemli. Yani böyle bir suçla ya, insanları yargılıyorsanız bir örgütten bahsediyoruz. bahsetmeniz gerekiyor ve ifadesi alınmadan örgüt suçlaması yapılmış bir insandan bahsediyoruz. Belgeleri mahkemeye teslim etmek suçundan tutuklanmış. Ben su ifadesinde belgeler bana nasıl geldi detaylı bir şekilde savcı anlattım. Turan Çolakka diye o da tutanağa kısaca bunu yazdı ve. Bir kısmını orijinal CD'lerden aktarma yaptım, tarayarak aldım diye bir bölüm var diyor. Sanki belgeleri aldığım anda gibi bir anlam çıkartıyor. Hayır, ben taraf gazetesine gelirken yolda gördüğüm bir kişinin benimle bir haber için konuşacağını söylemesi üzerine kendisiyle görüştüm. Bana çeşitli CD'ler, belgeler, fotoğraflar, yazışmalar gösterdi. Bir kısmı askeri, bir kısmı el yazılarıyla bir askerin tuttuğu notlardı. Kendisi 3 DVD, 1 CD yani bunları toparlamıştı. Hepsine baktım sonradan da oturup zaten çeşitli kişilerle de bilgi işlem sorumluluğu CD'lerle ilgili kopyalar çıkarttı. Her kişi bu belgeleri incelemeye başladı. 6 kişi diyor. Yani gazeteye götürdüğümüzde CD'nin içinde binlerce belge olduğu için 6 kişi bu belgeleri taramaya başladık o zamanı gayet net olarak hatırladım. Tarafta yazılmıştı zaten. Bilgi işlem sorumluluğu CD'lerle ilgili kopyalar çıkarttı. Her kişi bu belgeleri incelemeye başladı. Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Kurtuluş Taiz ve ben. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu belgeleri inceledik, ses kayıtlarına baktık, el yazılı notlara baktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil olmak üzere AK Parti'nin üst düzey yetkilileri belediye başkanları da dahil birçok insanın tutuklanmasına yönelik bir darbe planı hazırlandığını Hı. gördük. Ardından da bunu haberleştirdik. Savcı bunu talep edince gazetedeki CD'lerden aktarma yapıp bize geldiği şekliyle 3 DVD ve 1 CD kendilerine teslim ettim. Orijinallerini de Savcıya teslim ettim diyor. Ee, durum bu. Fakat öyle olmamış. Şimdi e, Ahmet Altan da bir yazı yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ben buradayım. Ben ne konuşun Ben ne konuşun demiş. Benimle konuş konuşun. Ee, Balıyuz Planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla Baransu tutuklanınca devletin gizli belgelerini ifşa etmekle belgelerini yayınlandığı dönemde taraf gazetesinin yayın yönetmeni olan Ahmet Altan nasıl sormuşlar? Cumhuriyete bir yazı göndermiş o haberi basmaya karar veren benim buradayım ne konuşacaksanız ben ne konuşun demiş buyurun buradan yakın şimdi ne olacak? kendisi beraat etmişti değil mi? bu davadan yargılandığı sırada yargılanmasının sonunda Evet. Ben öyle hatırlıyorum, evet. Ama şu anda bir gazeteci, gazetecilik yaptığı gerekçesiyle e, cezaevinde. Bakalım hükümetten ne şekilde bir açıklama gelecek? Evet. evet, dünya tarihinde de tarihine de bir şey olarak geçecektir tabi. Usul hukukun filan yerle bir olması. Evet. Erdoğan'a hakaretten ifade veren 13 yaşındaki çocuğun babası ne demiş? Demiş ki 8 yaşındaki kızımı da tutuklasınlar. Evet. Bu da ilginç bir haber. Bu Ayvalık'ta oluyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla savcıya ifade veren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Uğre'e oğlunun psikolojik raporu için Balıkesir'e gelmiş babası İ.E. Bir de 8 yaşında kızım var. Kızım da oğlumun paylaşımına helal olsun abi diyerek destek vermiş. Bakalım onun da ifadesini alacaklar mı demiş. Giderek çok ıı, ürküntü verici bir şey devleti. aranlık, <gülüyor> karanlık güçlerin hüküm sürdüğü bir rejim gibi görünmeye başladı. Bu paralel, paralel diyorum nereden çıktı. Bu ıı, paranoyak. Yapı sadece devletin üst kısmında değil Alttan yetişen ve üst katlara Üst tarafları çıkmaya çalışan insanlar içerisinde de mevcutmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili Olmak için başvuruda bulunan 6 bin adayın %90'ı birbiri hakkında Paralel iddiasında bulunca kriz çıkmış Duydunuz mu bu haberi? Hayır duymadım ama birbiri... bu, bu Çocuğu... AGM'lik bir haber tamam. <gülüyor> Kesinlikle AGM'lik Bir <gülüyor> hafta <gülüyor> bekleyeceğiz şimdi <gülüyor> Bunun detaylarını <gülüyor> Acaba AGM'yi küçük gündelik bir eke mi dönüştürsek diye bunun üzerinde de konuşalım. Tamam bu o zaman AGM'lik bir. Bunu, hadi hadi bunu söyleyin. Ee, neydi bir lokma bir hırka mıydı? Evet bir lokma ha, mi? Değil, değil mi? öyle işte bir lokma bir analiz olacakmış yakın zamanda. Her lokmaya analiz geliyormuş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorluğunu üstünen AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın sarayında yani AK Saray'da Beş kişilik acil tıp ekibi kurduklarını belirtmiş. Ufakta bir laboratuvar yapılıyormuş. Erdoğan'ın yiyeceği tüm gıdaların analizden geçtiğini söylemiş Erdoğan. Yeni planlamanın acil tıbbi müdahalenin yanı sıra gıda ve beslenme güvenliğinin de kapsadığını anlatmış meclisteki sohbetinde. Tadıcıbaşı kimmiş? Öyle bir makam Çevşindici vardı değil mi başı. Osmanlı'da? Bütün, bütün krallıklarda. Bütün krallıklarda. Bütün krallıklarda. krallıklarda. Atilla'nın sen Hun Imperator Attila'nın kırmızı içmeden önce kendisi mi içti? Nasıl zehirlendiğini zannediyorsun? Aa, zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Kesin paralel yapı diyeceğim de. <gülüyor> o zaman tabii Çinli uğrular tarafından yapıldı. Kendi Hayatlar. içindeki ajanlar değil mi? Evet. Yani bizzat karısı. Karısı ben yaptı. Sana söyleyeyim? Oo, olaylar olaylar. Sen Çok Abdullah ilginçmiş. Ziya Kozanoğlu'nun kitaplarını okumamışa benziyorsun. O yüzden kültürün eksikseli adını de bilmiyor. Hiç yani cahillerle çalışıyor. Türkçe'ye çevrilmiş <gülüyor> miydi? <gülüyor> Türkçe, kitap Türkçe. Ha, tamam o zaman bakarız. Yerli e, e, bu... Abdullah Ziya Kozanoğlu. E, vaktim, vaktimiz az kaldı. Bu Kandil'deki petrol bulma şansının %75 olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam Barış olacak derken <gülüyor> Kandil'de petrol çıkıyor, tekrardan savaş altamları çalmaya başlıyor. Yani. Bu da mı ya? Bir hafta nasıl bekleyeceğiz bu kadar haber Neyse bekleyelim artık. Çiğdem Toker'in haberini nasıl buldun? Hangisi? Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde yüksek seçim kuruluna yaptığı mal beyanında Erdoğan'ın 1 Temmuz 2014 itibariyle 200 bin doların olduğunu hatırlatmış Çiğdem Toker Cumhuriyet gazetesinde. MB'ye kızarak yani Merkez Bankası'na son 8 ayda 17.100 lira kazanmış. Hı. Hesabını çıkartmış. Döviz kurlarına göre bayağı ilginç. 8 aylık karı Erdoğan'ın 17.100 lira diye. Geçiyorum. Bu Enerji Bakanı'nın 6 ay meslekten uzaklaştırma cezası almasını anladığınızda. Gayri ciddi. Bazı yerlerde de meslekten atıldı diye haber çıktı. Ama kafa karıştırıyor. Gayri ciddi buluyorum bunu. Bu tarz mücadele biçimlerini eleştirmek bana düşmez tabi haddim değil ama meslekten men edildi diye yazılıyor mesela yazıyor CNN Türkçe mahkemeye göre Gezi Parkı olaylarında Divan Oteli'nde Molotov yapıldığı iddiası da gerçek değilmiş Divan Oteli'nde Molotov kokteyli mi yapılmış öyle yazılmış yanlış yani... anlaşılma olabilir orada Hmm? Molotov'da bir kokteyl var, onu, onu mu zannetmişler? Üzerleri çıplak onlarca, yetmiş erkeğin Zehra Develioğlu'na saldırıp çocuğunu yerlerde sürükleyerek üzerine idrarını yaptıkları iddiası gerçek değildi. Gerçek çıkmadı, o askılı üstleri, belden üstleri çıplak. Bu kez de Divan Oteli'nde Molotov kokteyli yapıldığı iddiasında gerçek olmadı ortaya çıkmış. Ama gerçek olan bir şey varsa o da gezi eylemlerinde Doktor Burat ama nerede, pardon, nerede yapılıyormuş Molotov kokteyli? Sokakta mı? Hayır. Nerede? İspark'a ait otoparktan. <gülüyor> Belediyeye ait yani. O, o aralar belediyenin hakimiyet söz konusu değil oralarda. Olabilir yani. Yani o belirlenen... O otopark divan tenezi İspark'a aitmiş. Ahmet Pepek diyor. Belirlenen gezi e, olaylardan bir tanesi de geze ilerlerinde doktor Burak Ünveri'nin Biber gazı şeyle gözünü kaybetmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler. Polisler talimatlara aykırı şekilde yere paralel olarak fişe atıyorlar. Bazı polisler de göstericilere taş atıyormuş. Bakın. Evet. Ama herhangi bir soruşturma söz konusu mu? Emin Değil. Değilim. Zannetmiyorum ben de. Bu olaylar sonucunda Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir akademisyen gözünü kaybetti. Polisin yere paralel olarak attığı fişeklerden ötürü ki atılan polisin attığı taşlardan da bahsetmiyoruz. Nişan alarak sıkan polislerin evet. görüntüleri net bir şekilde de görülüyor. İnternet sitelerinde de bunlar paylaşılmış. Kasksız, isimsiz, numarasız polisler etrafta dolaşıyordu. 2013 senesinin Haziran ayında. Evet. Son olarak da ilgili bir haber vereceğim. Esir çocuğunu kurtarmak için IŞİD'in ele geçirdiği Musul'daki karargâhına giden bir anneye oğlunun... The Sun'lı çıkan bir haberden bahsediyorsun. Yedirdiği hocam. öne sürülmüş. Bu, o kadar da değildir yani. Yapmayın Allah aşkına. Yani. Bu The Sun gazetesinde The Sun gazetesinde evet. ilk olarak ortaya çıkıyor. Sonra Daily Telegraph'a geliyor. Ondan sonra metroya çıkıyor İngiltere'de. Sonra yavaş yavaş Türkiye'ye doğru gelmeye başlıyor. Kürt bir İngiliz'in İngiliz vatandaşının cepheye gitmeden önce verdiği mülakattan bir tanesi. O da duyduğu hikayeyi anlatıyor ve duyduğu hikayenin de bu olduğunu ardından da sinirlenip cepheye gittiğinden bahsediyor. Bu, bu şeyin işine yarar aslında Işit'i. Şey İşi de sorsalar, işitler ki aynı zamanda e, anneye de oğlunu yedirdik. Oğla da anneyi yedirdik derler. Derler evet. Yani çünkü herhangi bir şekilde bu tip haberlerden etkilenmiyorlar. Tam tersine bunların yayılması, onların korku, yani onların terör politikası açısından gayet uygun. Yani Deli Telegraf'ın altındaki yazan, Deli Mail'in altında yazan şeyleri görmeniz lazım, Yorum, yorumları görmeniz lazım. Bu gibi insanlar sokaklarımızda dolaşıyorlar İngiltere'de, ne bir şeyler yapmamız lazım diye telaşa kapılmış birçok İngiliz'den de yorumlar gelmiş. Bir bu kimin işine yarıyor? Sen o yorumları bir sans okuyorsun ben de hangi yorumları Popüler oluyor okuyorum? bir de IŞİD'in işine yarıyor. Onlar da popüler oluyor. Bense Allah, elleriniz dert görmesin diye Rabbim sizi korusun diyen yorumları okuyorum. Hangi haberin altında? Hangi haberin altında? Keskin nişancılara verilen eğitimlerin görüntülendiği haberini. Hmm. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin nişancıları atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nda yani Atun Ebb, yetiştiriliyormuş. 9 haftalık eğitim yanlarında yardımcı gözetleyiciler. Türk hakimiyet faktörleri, pardon Türk değil tüfek neden tam olarak öğretiliyor. Elleriniz dert görmesin. Şeyi i̇zlediniz mi siz? Geçtiğimiz hafta bir video yayınlandı. Polis Göztepe taraftarına müdahale ederken minibüsten geçerken elleriniz dert görmesin diye diyen, e, minibüste oturan kişilere polise verdiği cevabı. Ne demiş? Kapat o kamerayı demiş. <gülüyor> Türk Sniper. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün iki konu konuşalım diye... Üzerinde görüşmüştük dün. Birisi bu iç güvenlik yasası devam edecek mi, yoksa askiya alınacak bu tarz şeyler de var. Türkiye tabii gördüğü önemli yasalardan, özgürlük kısıtlayıcı yasalardan biri. Şey devam edeceğiz demiş. Başbakan Davutoğlu hiçbir duraksama olmayacak demiş. Ama bugün belli olacak galiba. Bir de evet. Boris Nemtsov. O da, davası üzerinde de birazcık duralım. Evet, bu iç güvenlik yasası e, tasarısıyla ilgili e, e, muhalefetin e, hakikaten e, çok e, uğraştığı, canla başla uğraştığı ve bunu geciktirmek, gecik, e, daha doğrusu geçmesini engellemek e, ve bir e, hükümetin e, Genellikle eleştirdiği gibi bir bağnaz muhalefette yapılmadığını üzerine anlaşılabilecek madde olduğunda hepsi oy vererek gösterdiler biliyorsunuz bir kimyevi maddenin uyuşturucu olarak tanımlanması maddesi bonzai yani uyuşturucu olarak tanımlanması maddesi gündeme evet. gelince. Burada tabii o 132 maddenin en önemli, tehlikeli, insan temel hak ve özgürlükler açısından gerçekten tehdit oluşturan maddeleri maalesef geçti. Bunlar ilk bölümde, yasanın ilk bölümünde, torba yasanın ilk bölümünde yer alan maddelerdi. Bunların hemen hemen büyük çoğunluğu, hepsi demeyeyim ama 32 madde oylandı ve bunların hep çoğu... Temel hak ve özgürlükleri kısıtlama imkanı veren, polisin ve mülki idare amirlerinin e, kişi özel özgürlüklerine müdahalesini e, yargı denetimi dışında bırakan, en azından 48 saat yargı denetimi dışında bırakan, ee, ve e, örneğin e, toplantı ve gösteri, bir, bir e, gösteri yürüyüşüne dağılın polisin demesinden sonra orada bulunmayı da e, ağır suç sayan bunu da suça dönüştüren veya gösteri yürüyüşü öncesinde polisin e, önleyici önlemler e, alma imkanı e, veren e, bu, bu çerçevede bazı insanları bölgeden uzaklaştırma yani e, kısa e, vadeli kısa dönemli sürgün diyebiliriz buna. Bu tür haklar veren bir olağanüstü hal yasası, imkanı hatta ben buna askersiz sıkı yönetim rejimi de evet. diyorum. Bunun karşısında 28 Şubat'ta HDP ve hükümet heyetinin Birlikte açıkladıkları karşılıklı metin okuyarak açıkladıkları metin arkasından gelen önerilerde özellikle KCK eşbaşkanlığının, HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın, HDP heyetinde yer alan Pervin Bulda'nın söylediklerinin hepsi, üçü de bu e, silah bırakmaya e, gidecek e, Kongrenin, PKK Kongresinin, KCK Kongresinin toplanması e, için e, koşullardan bir tanesinin de e, bir hükümetin e, e, demokrasi, e, demokratikleşme açısından e, adım atma niyetinin somut göstergesi olabilecek bir geri adım atma, askıya alma iç güvenlik yasasını geri çekmesi önerisiydi. Şunu da hatırlatalım. İçgüvenlik güvenlik yasasının gerekçesini Davutoğlu sunduğunda 6 8 Ekim'de yaşanan olayları Doğu ve Güneydoğu'da 6 ve 8 Ekim'de yaşanan olayları bahane etmişti hatırlayacaksınız. Ve bu olaylar nedeniyle kamu düzeninin güvenliğinin sağlanmasının bölgede gerek olduğunu ve barış sürecinin devamı için buna ihtiyaç olduğunu söylemişti. Şimdi bir silahsızlanma çağrısını e, silahlı örgüt e, bir iyi niyet bir, bir e, niyetten öteye artık tarihi bir karardır diye bu bu yönde e, karar alabileceğini yakın bir tarihte karar alabileceğini e, dile getirdiği zaman artık e, bu ortamın tamamen değiştiğini değişebileceğini e, varsayarak hükümetin davranacağını bekleriz, değil mi? Dolayısıyla bu üç güvenlik yasasının e, konjonktürel gerekçesinin ortadan kalkacağını düşünürüz. Ya da bu, bu konjonktürel gerekçe bir bahaneydi. Bu bahaneyle bir e, özgürlükler rejiminde e, iktidar e, partisini ve iktidarın adamlarını e, çeşitli yönlerle korumak ve muhalefeti bu yönde bastırmak, susturmak, sindirmek e, amaçlı bir yasa çıkardıklarını e, ortaya koymuş olacaklar iç güvenlik yasasının geçmesinde ısrar ederlerse. Evet. Bu bu zaten işin çok ilginç tarafı bu konuda açıkça tavrını belirten hem ııı bu silah bırakma çağrısının son derece önemli olduğunu söyleyen ama Kürt sorunun çözümüyle demokratikleşmenin beraber biri bir Birinden, birinden sonra gelecek değil Beraber gerçekleşmesinin Olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu Doğal bir gereklik olduğunu Söyleyen Selahattin Demirtaş'a yönelik Gördünüz Bülent Arınç'ın o sakin Üslubu içinde ne kadar ağır eleştirilerde evet. bulunduğunu ne kadar belden aşağı eleştirilerde bulunduğunu gördünüz. Kötü bir adam diyor, değil mi? E, evet, evet, kötü bir <gülüyor> adam diyor ve bütün çözüm sürecinin tıkanmasının e, sorumluluğunu tayip Erdoğan'ın aman oyların MHP'ye gider falan gibi halk böyle olduğunu esas biliyoruz. Bunlara değil Selahattin Demirtaş'a yani ne KCK'ya ne şuna ne buna Selahattin Demirtaş'a şahsen yükleyerek e, onu e, PKK pardon PKK nezdinde istenmeyen adam, HDP nezdinde de bir ajan neredeyse statüsüne sokarak, bir kötü adam statüsüne sokarak itibarsızlaşma kampanyasını başlattı. Bu hakikaten hani bir projenin unsurudur diyor ya Bülent Tanıç, Selahattin Demirtaş için. Bülent Tanıç tam da bir proje yürütüyor. Selahattin Demirtaş'ı itibarsızlaştırma ve Kürt siyasal hareketinin Türkiye özgürlük hareketi haline dönüşmesi projesini engelleme e, girişimini engelleme projesini e, şu anda hayata geçirmiş durumda. Bunu başkaları da hayata geçiriyorlar. Muhsin Kızılkaya da hayata geçirmeye çalışıyor. Bunu başkaları da hayata geçirmeye çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın e, Cumhurbaşkanı da hayata geçirmeye çalışıyor. Selahattin Demirtaş'ın itibarsızlaştırılması kampanyası bence şu anda iktidarın en iğrenç kampanyalarından bir tanesi. Çünkü Türkiye'yi bir barış sürecine götürebilecek imkanların önünü kasıtlı olarak tıkadığı e, tıkıyorlar. Çok iyi, evet. Önemli bir nokta. Ben de yani bunun üzerinde de konuşma fırsatı bulamamıştık. Ayrıca da Rıza Türmen de ilginç bir yazı yazmıştı T24'te. Yani HDP ile iktidar partisinin yaptığı ortak açıklama ve 10 maddelik bildiri sürecin kalıcı bir çözüme dönüşmesi yönünden kuşkusuz önemli ama e, diyor ki demokratikleşme yönünde atılacak adımlar birinci ayağı e, ve PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakması ikinci aya. Bu bağlantılı ve paralel ama iç güvenlik paketi hiç böyle bir şey çıkartmıyor. Demokratik siyaset, özgür vatandaşlığının yasal ve demokratik güvenceleri yani bildirde yer alan şeyler iç güvenlik paketiyle doğrudan ilişkili olmakla beraber çok iktidarın kamusal alanda muhalefeti bastırmaya çalıştığı kamusal alanı kontrol almak istediği, altına almak istediği ve internet ortamında dahil. Zaten iç güvenlik paketinden sonra internet özgürlüğünü engelleyecek bir yasa maddesinde sırada beklediğini söylüyor. Yani dolayısıyla ne kuvvetler ayrıldı, ne polisin yetkilerinin genişlemesi ne de e, temel hak ve özgürlüklerin alanının daraltılması gibi konularla bu olamaz diye bir uyuşmazlığı belirtiyor bu çözüm barış çözüm paketi için Rıza evet. Türmen'de. Evet, evet, evet. Göreceğiz, bugün göreceğiz. Yani bu e, hakaret ederek, bu, bu, bu, bu tür yöntemlerle yalan e, söyleyerek, gerçi alışkanlık haline getirdiğini yıllardan beri e, biliyoruz hükümetin bazı üyelerinin e, bu tür e, dezenformasyonla, yalan haberle e, karşı tarafı e, muhalefeti yıpratmaya çalışmak, e, karşı güçleri kendilerine engel olabilecek siyasal güçleri bertaraf etmeye çalışmanın ustası oldular zaten. E, şimdi e, bu, bu konudaki ortaklarını... E, Suçlayarak, ...onları hapse atarak... ...işin içinden sığılmaya çalışıyorlar ama... ...ortaktılar. Evet yani Selahattin Demirtaş da... bu PKK'ya yaptığı... ...silah bırakma çağrısı hakkında konuşurken de... ...PKK'ya silahı AKP değil... ...HDP bıraktıracak halkların... ...Demokratik evet. Partisi. Dağdan evet. indirmeyi... ...biz başaracağız demişti. Evet. Bu onları sinirlendiriyor herhalde böyle bir konu. HDP'nin... ...HDP'nin bir güçlenmesi... ...HDP'nin mecliste güçlü bir grup kurması... HDP ve bunu kurarken de e, Cumhurbaşkanı'nın projelerine e, biat etmemesi, bu konuda e, bir e, anlaşmaya girmek istememesinin en e, belirgin, e, bu konudaki en büyük güvenci HDP açısından HDP'ye oy verecek olan Selahattin Demirtaş'ın tavrı. Bu konuda çok açık. Hani bazıları lafı yuvarlıyorlar, çeviriyorlar çünkü nereden ne ışık geleceğini, nereden ne ses geleceğini bilemeyip e, her yerde olduğu gibi HDP içinde de e, yukarıdan gelen sese göre tavır alma refleksini taşıyanlar var ama Selahattin Demirtaş öyle değil. Çok net söylemiş evet yani özellikle parlamentodaki iç güvenlik paketi mutlaka gözden geçirmeyi ilk samimiyet sınavını AKP Böyle burada söyledi. verecek Aynen. diyor ve geri çekmesi gerekir. Geri çekmesi KCK başkanları da aynı şey. Geri çekme tabirini kullanıyor. Evet biz... Başka birkaç tane HDP milletvekili bazı maddelerini değiştiririz falan dediler. Onlar tam e, ne olduğu anlaşılmayan şeylerdi ama zaten bu şunu söyleyeyim bu 132 maddenin içinde bütün muhalefetin de oy birliğiyle oy vereceği, gözü kapalı oy vereceği örneğin nüfus idaresi, nüfus kanunuyla ilgili değişiklikler var. Evet. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. Tam tersine, işi kolaylaştıran, özgürlükleri pekiştiren maddeler var. bunları bir ayırıp bir paket halinde oylayabilirler. Hiç kimse de buna karşı çıkmaz. Ama polis vazife ve yetki kanunu ee, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili kanun, ee, iller idaresi ile ilgili kanun, jandarma e, görev ve yetkileri ile ilgili kanunlar içinde hemen hemen bütün maddeler özgürlükleri sınırlayıcı maddeler. Evet, Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına ben karşı değilim. Doğal bir e, sivilleşme adımıdır. Ama bunun hangi ortamda nasıl yapıldığına e, dikkat etmek gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yanında bu jandarma üzerinde oluşabilecek yeni bir e, polis gücü e, güçlenmesinin sivil yönetimin elinin altında polis gücü güçlenmesi olarak mı olacak? Ama bu, buna mesela karşı değilim ben. İlkesel evet. olarak karşı değilim jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına. ...veya jandarmanın doğrudan bir kır polisi konumuna gelmesine karşı değilim. Özellikle silahsızlanma ve barış olacaksa zaten buna daha da doğal olarak ihtiyacımız olacaktır. Ama bütün bunların ötesinde, bütün bunlar konuşulabilir ama iç güvenlik yasasını geri çekip... ...bunun içindeki bu maddeleri ayıklayıp meclisin kapanması tarihine kadar hızla da geçirilebilir bu maddeler. 7 Nisan'da biliyorsunuz meclis kapanacak. Bir, bir, bir aşağı yukarı 5 hafta zaman var. Bu 5 hafta zamanda hızla uygun maddeler, o 132 maddenin içindeki 30-40 madde hızla meclisten geçirilebilir ve herkesin desteğiyle bunu yapmak mümkün. Bu konuda ısrar etmek kötü niyet, art niyet olduğunu, kötü niyet olduğunu ve esas itibariyle de art niyet olduğunu gösteriyor. Oysa Çünkü, bunu Demirtaş'a atfediyorlar işte. Oysa bunu Demirtaş'a atfediyorlar. Kötü evet. niyeti ve art niyeti at evet. Ama Demirtaş da şeyi söylemiş. Aksi takdirde geri çekilmezse bu parlamentodaki direnişimizi artırarak sürdüreceğiz. Yani bu açıklama da ortak açıklama diyor. Güvenlik paketindeki muhalefetimizi durdurmayacağız, geri çekmeyeceğiz. Çünkü ortak açıklama parlamentodaki paketin geri çekilmesini gerektiriyor zaten diyor. Yok çekilmeyecekse muhalefetimizi sertleştirerek yargıdaki direnişimizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmayacağız diyor. Göreceğiz bugün evet. mecliste bugün mecliste galiba görüşme başlıyor yeniden meclis faaliyetlerine haftalık faaliyetine devam edecek. Bu iki Göreceğiz. maymun tuhaflığını da söylemiş. Yani iki maymun oynadığımızı söylüyor da biz bunu hakaret olarak kabul edip aynen iade ediyoruz da demiş. Aynada güzel de bir güzel de bir evet. e, şeyle Latife ile tamamlamış. O iki değil üç maymundur bu arada üç, üçüncü de cebetiniz götürdünüz mü diye denir. <gülüyor> e, Şeyde bu iki maymunu oynuyorlar lafı mesela tam bu görüşme barış e, süreci sürerken HDP heyeti'nin başında HDP heyetinin Eş, yani heyetin bulunduğu partinin başkanı, iki başkanından bir tanesi Selahattin Demirtaş ve bunlarla ilgili maymun benzetmesini kullanıyor Tayyip Erdoğan. Evet. Kendisiyle ilgili kullanıldığında neler söylerdi acaba? Evet, çok... Of. Cumhurbaşkanı Bakın, hakaretten daha açtırtırdı. Kesinlikle. <gülüyor> evet, şimdi peki bir de e, öbür meseleye de bir tanımda. Ee, Rusya'da e, Yeni, yeniden bir e, siyasi cinayet olduğu tahmin edilen ama en azından Rusya'daki şu anda Vladimir Putin yönetimine karşı siz gerçi saat 8-8.30 aralığında biraz özetlediniz e, bu evet. cinayeti. Boris Nemtsov öldürüldü cuma akşamı saat 11 gece 23.15'te evine giderken Kremlin sarayına çok yakın e, bir e, kaldırımda e, köprüde. Yanında kız arkadaşıyla yürürken öldürdü Kız arkadaşıyla ilgili sorgu sual şeylerini anlattınız oraya geçiyorum Boris Nemtsov önemli bir figürdü En Putin yönetimini rahatsız eden muhalif değildi artık bunu belirtelim Esas Putin yönetimini tehdit oluşturan onu tehdit olarak gördüğü Şu anda en önde olan en muhalefetin en canlı sesi olan kişi hapiste ee, ve e, Boris Nemtsov'la beraber bu 1 Mart bahar yürüyüşünü, Ukrayna'ya e, saldırı, Ukrayna politikası, e, Kırım'ın ilhak edilmesi e, ve Putin'in yolsuzlukları ve sosyal ve özellikle de bu nedenden dolayı Ukrayna nedeniyle Rusya'nın içinde bulunduğu krizi eleştiren, emekli maaşlarının artmasını talep eden, sosyal politika taleplerinde bulunan yani sadece bir Ukrayna ve Putin yönetimi krizi değil, eleştirisi değil aynı zamanda bu kriz nedeniyle toplumsal huzursuzluğu, endişeyi dile getiren bir yürüyüş olacaktı bahar yürüyüşü. Ee, ve bu bahar yürüyüşünü esas e, düzenleyen e, kişi e, Alexey Navalny. Na Navalny, evet. Onu da hapse tıktılar. 20 Şubat'ta hapse tıklı, hapisse 15 günlük bir hapis cezası verdiler. <gülüyor> ve ama ertelenmedi, ...mahkemeden hapse girdi. Ee, Ceza gerekçesi nedir 15 günlük böyle bir kişinin hapis cezası gerekçesi? Aslında bizim e, savcılarımıza, yargıçlarımıza da ilham kaynağı olur e, şey, repertuarlarını genişletirler. Şöyle bir şey, e, daha izin verilmemiş bir toplantının propagandasını yapmak. <gülüyor> Evet, yani hakikaten Türkiye'ye de esin verebilir. Verebilir bence. Yani bu, bu yaratıcılık bu yani şey e, Rusya'daki Putin rejiminin savcılarının bu yarattıkları bu yeni e, suç e, e, şeyi işe yarar bir şey, bir şey üstelik. Yani çok e, şeyle e, çok rahatlıkla kullanılabilecek bir e, suç. Suçun e, şeylerini de e, ...suçun sonuç kanıtlarını da bulmak çok kolay... ...çünkü gerçekten de Alexander Navalny... E, ...toplantı izni almak için uğraşıyordu... Yani bir ufak sorun var yalnız şey yok, suç yok ortada. Var, toplantı izni almaya giderken ev hapsindeydi. Yani bu belgeleri tabii. teslim etmesi gerektiği zaman o ev hapsinden de bir şekilde... Ev tabii. hapsinden çıkıyor. Aynı Çıkması dediği gibi belgeleri gerekiyor. teslim etmek için ev hapsinden çıkıyor. Bildi de dağıtıyor yalnız bildiğim kadarıyla. Ee, ve e, toplantı iznini e, en sonunda aldılar içerideyken hapisteyken aldılar Moskova'nın ücra uzak bir semtinde <gülüyor> toplantı yapma izni aldılar kim? Na Navalny im. hapse girince bayrağı e, Boris e, Nemsov e, devraldı beraber çalışıyorlardı ama esas e, bu bahar yürüyüşünün e, önderi e, esas figürü örgütleyici figürü Boris e, Nemtsov değil e, Alexei Navalny'ydi Boris Nemsov aslında bir apara, yani aparatçı demeyelim çünkü 1990'da siyasete girmiş, 1959'da doğmuş, Soçi doğumlu bir Rus, fizikçi. 1990'da siyasete girmiş, yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bir yıl önce meclise girmiş ve hızla Yeltsin'in sağ kolu olmuş olan birisi bir Başbakan yardımcısı ama Herhangi bir Sektörden sorumlu başbakan yardımcısı Değildi Boris Nemsov 1995-96 Yılları 96-97 Yıllarında enerji sektörü Ve tekerlerden sorumlu başbakan yardımcısı Yani bütün o özelleştirmeler Sırasında oligarkların Enerji sektörüne ve Rus devlet tekerlerine Komünist rejimden kalan tekerlerin paylaşılması Operasyonunun Merkezinde olan birisiydi. O bakımdan e, Boris Yeltsin'in sağ koluydu ama aynı zamanda çok güçlü bir e, siyasal veya oligarkları çok yakından tanıyan e, bir e, kişiydi. E, 1998 yılında aslında Yeltsin'in yerine ki bu e, Boris e, Nemsov'un e, geçmesi 98 sonrasında geçmesi bekleniyordu e, birkaç sene içinde. Yani onun bir tür... E, Sağ kolun ötesinde artık bu işleri devredeceği kişi konumundaydı ve 98 yazında Boris Nemsov'u Yeltsin görevinden aldı, azletti ve eski KGB sonradan FSB adını taşıyan Rus istihbarat Teşkilatı'nın başındaki Vladimir Putin'i Putin e evet. onun yerine koydu. Yani Boris Nemsov'la Putin'in hikayesi yeni bir hikaye değil. Evet evet. Çok şey tuhaf yani e, fakat ilginç Bak, bir şey. Ondan sonra da muhalefetin e, önde gelen liderlerinden bir tanesi oldu. 2011-2012 yılında hatırlarsanız Rusya'da çok büyük Putin'e karşı, Putin'in evet. yolsuzluklarına ve seçim yolsuzluklarına karşı çok büyük yürüyüşler olmuştu. O yürüyüşlerin esas e, önde gelen figürü e, Boris Nemtsov'du. Burada, bir partisi var. Çok güçlü olmayan bir partisi var. Buradaki ironilerden biri de şey herhalde yani ölmeden birkaç saat önce öldürülmeden verdiği radyo demektir. konuşması. Evet. evet, şey demiş yani niye ne işe yarıyor sokağa çıkmamız? Yeterince çok sayıda çıkarsanız olur, dişleri değiştirebiliriz demiş. Şimdi bu izin, ne izinsiz gösteri meselesi ve nerede dedin sen herhalde Kremlin civarında değildi bu gösteri, izin verilmesi. Hayır çok uzaktaydı ama fiili olarak Kremlin'in duvarları önünde oldu. Ne oldu tabii 50 bin kişi de katıldı evet, yani evet, bu sefer. Evet. İroni, trajik bir ironi ama Aynen. böyle Aynen. de oluyor Bir işte. e, büyük bir e, hem protesto hem anısına... E, üznünden bir yürüyüş. Siz biraz önce bahsettiniz. Oradaki izlediğim televizyon kayıtlarından izlediğim kadarıyla en fazla görünen tabii Boris Nemtsov'un fotoğraflarının olduğu tişörtler, bayraklar vardı. Kendi partisinin bayrakları vardı ama en dikkatimi çeken yarım yamalak Kri alfabesi, bilgimle dikkatimi çeken şeylerden şey. korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Evet. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Hatta... korkmuyorum daha doğrusu evet, evet. korkmuyorum. Sloganı nıtaş en fazla dikkat çekiyor. İzin Şimdi... verilen yerin adı Rusçası ne yeni kapının Ruscasını bilmiyorum ben. İzin <gülüyor> ben bilmiyorum. gösteri alan olarak bilmiyorum. Ha, yerin yerin ha yerin adını biliyorum ee, Söylenen yer e, M ile başlayan bir yer dışında aklımda kalmadı Nevdir yeni yeni değil <gülüyor> maşep ama o, onu da biz önerelim Nev e, Rus e, makamlarına e, onu biz önerelim isterseniz onlar da orayı evet. göstersinler e, buyurun Marino Marino hmm. Marino mahallesi e, bayağı uzak 30 bin kişinin yaşadığı bir mahalleymiş e, Boris Nemtsov şöyle diyor, 30 bin kişinin yaşadığı bir mahallede biz bizim yürüyüş yapmamızı istiyorlar ama olsun biz buna da razıyız. Çünkü o 30 bin hepsi de bizim söylediğimiz e, iktisadi krizden bütünüyle ezilen evet, iktisadi yani. krizinin tepki, şeyini, etkisini duyan 30 bin çalışan emekçinin mahallesinde e, biz bulunacağız e, demişti. Bu Marino mahallesindeki. Yürüyüş, yürüyüş yeri olarak Rusya'nın yeni kapısı herhalde orası da Marino Mahallesi'ni göstermiş olmaları. E, ama sonuçta e, Kremlin'in o göbeğinde oldu e, fiili olarak ve e, bir çatışma olmadan e, yürüyüşçüler dağıldılar. Şimdi şimdi 3 e, gün sonra yanılmıyorsam e, Navalny hapisten çıkacak. Alexei Navalny 15 günlük hapisi 7 Şubat, 7 Mart'ta yanılmıyorsam sona eriyor. Bakalım Alexei Navalny çıktığında bu mücadeleyi yeniden devam ettirebilecek mi ve bu mücadele genişleyecek mi? Ama Ukrayna konusunda toplumun içinde bir milliyetçi büyüyen dalga var, elbette var. Ama buna karşı da e, ciddi biçimde Putin e, yönetiminin Rusya'yı felakete götürdüğüne inanan bir e, karşı muhalefet dalgası da var. E, bilmiyorum e, Türkiye ile Rusya'yı karşılaştırmak e, doğru mudur? Her ülke kendi e, tarihi ve coğrafyası ve sosyolojisi içinde de devinir ama Akıttan zaman zaman benzetmeler yaptığımda aklıma Putin'le ilgili değerlendirmeler yaptığımda aklıma Türkiye'deki başkanlık rejimi arzularını taşıyan kişi geliyor. Evet. Peki sizin neyde sık sık yapıyor bunu onu da bir sorarız bakalım. Evet. Sizin daha da iyi izliyordur <gülüyor> Azeristandan çünkü orada da bir küçük Putin'in memleketinde diyor değil mi? Evet, aynen öyle. Peki çok teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık, Açık gazete, gazete. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five year mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Ve konuğumuz var. Merhabalar, ben geldim yine. <gülüyor> Cem, Tay, konuğum Cem Say, konuğumuz. Cem konuğumuz. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümünden. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Güven Hocam. Evet, şimdi bu hafta Beklenmedik aslında bir e, değişiklik e, yaptık. E, Alan hayatından ve çalışmalarından bahsediyorduk. Geçen hafta Censay e, Hoca e, Turing'in matematik konusundaki katkılarını anlatmıştı. E, bu hafta e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Aziz Zandak'la Turing'in felsefi e, düşünceleri üstüne konuşacaktık. Fakat cuma günü e, Amerika aktör Leonardo'nun öldüğü haberi geldi. E, benim kuşağındaki birçok insanın e, çocukluklarında e, küçük siyah beyaz bombeli ekranlı e, televizyonlarda e, yalnız akşamları siyah beyaz ve, ve tek kanaldan e, yayın yapan e, televizyonda heyecanla seyrettiği bir e, bilimden, bilimsel düşünceden ve mantıksal akıl yürütmeden taviz yarmayan e, bir şahsiyeti canlandırıyordu e, Mr. Spock e, bunun için de üzerine bir e, anma programı yapalım dedik e, uzay yolu ve hakkında e, bilinmeyen hiçbir olguyu e, olgu bırakmamış olan bir üstelik işte, park ve uzay yolu uzmanı e, şu an seferi e, yine Cem Say Hoca çıktı böylece kendisi iki hafta üst üste e, ağırlama e, şerefine eriştik. Teşekkürler yeniden Cem. Bir gün bütün bu harcadığım e, zamanın emeklerin karşılığını bulacağını biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz <gülüyor> hakikaten. Uzay yolu gerçekten de e, inanılmaz derecede e, dedike bir e, izleyici kitlesi olan hala öyle bir izleyici kitlesi olan bir dizi e, orijinal uzay yolundan e, türetilmiş pek çok, 7-8 tane belki galiba e, türev uzay yolu onu izlemişti fakat hiçbiri galiba orijinal uzay yolunun yerini tutmadı üstelik ee, şu anda önümde mesela bir kitap vardı Metaphysics of Star Trek ee, Star Trek'in ve bir, bir telsefeci yazmış Richard Hennemir diye bir adam ee, bir metafizik dersini e, üniversitede verecek seviyede bir dersin içindeki bütün temaları Star Trek'te aslında bulunacağını iddia ediyor benzer şekillerde başka kitaplar da var Ethics of Star Trek Star Trek and Philosophy falan şeklinde yani Star Trek'in, şimdi bu tabi biraz bir Amerikanca bir fikir, bir metafizik dersinin bütün tamalarını Star Trek'te bulmak ama Star Trek'in içinde sahiden felsefi sorulara sık sık temas eden konular gündeme geliyor. Biz de biraz bunlardan konuşalım ve bir bilimi ve mantığı temsil eden bir kişi olarak müstesna analım dedik. John sen e, sosyal medyada e, benim çocukluğumu şekillendiren karakterlerden bir e, Mr. Spock diye yazmışsın. Niye öyle oradan başlayalım istersen. Evet belli bir tür e, çocuğun e, sanırım e, tam e, gelişme kişiliğini bulma zamanına denk gelmişti uzay yolu Türkiye'de. E, işte 5-6 yıl Amerika'dan sonra e, yayınlanmıştı. Benim tanıdığım e, benden başka da yani hem boğaz içinde hem başka yerlerde e, sadece bilim adamı olma e, ya da işte mühendis olma e, geçmişini bu Mister Spock'la ilgilendiren ona bağlayan e, kişiler var e, gerçekten e, yemek sohbetlerinde filan karşımıza çıktıkça ilgileniyorum onlarla. E, Şeylerde ben de küçükken, arkadaşlarla uzay yolculuk oynarken daima sıpak rolü bana e, düşerdi. E, özellikle herhalde e, duygularıyla ilgili, duygularını bastırmayla ilgili bölümü, onu e, psikolojiden çok daha iyi anlayan birisi olarak sen daha iyi irdelersin. E, bu konuştuğum öteki e, sıpak yüzünden bu yola düşmüş bilim adamlarında da e, gördüğüm gibi yani e, işte... E, bu başıma gelen kötü şeye üzülmemeliyim. Üzüldüğümü göstermemek bir yana üzülmemeliyim bile. Çünkü Spock öyle yapardı. Zaten duygular önemli değil. Önemli olan mantıksal değerlendirme. Yani bu e, bilmiyorum sağlıklı olup olmadığından e, kuşku duyduğum e, bu düşünceyi e, Spock sayesinde bayağı bir içselleştirmiş bir e, tanıdıklar grubumuz var. E, çok iyi bir diziydi. Çok enteresan bir karakterdi ve e, gerçekten de e, dizinin verdiği olumlu mesaj yani ileride bir gelecek var. İnsanlık bu şimdiki berbat durumundan kurtulup e, dünyada adaletin tümüyle sağlandığı, dünyayı bırak başka e, uzaydaki ırklarla bile güzel güzel barışçı bir şekilde e, temelde temas kurulabildiği bir geleceğe doğru gidiyor bilim sayesinde işler iyiye gidecek mesajını iyi veren e, Spak özelinde de e, özellikle gençlik dönemindeki e, fırtınaların dinebileceği yolunda bir e, doğru mu yanlışlık mı bilmiyorum ama bir yol sunan e, güzel bir formül e, içeriyordu. Beni e, etkilemesinin temel sebebi buydu. Ben de burada bir şey sorayım. Yani bir de pek Hollywood'da ve bu Amerikan televizyon dizilerinde pek alışık olmadığımız bir temel varsayımdan çıkıyor. Zaten insanlığın kaybettiği bir gruptan bahsediyoruz. Yani dünyadan kopmuş dünyaya dönmeye çalışan. Ee, şimdi Star Trek'in birkaç değişik... Dizisi var. Bunlardan birinde dediğiniz var ama siz uzay 1999'la da karıştırıyor olabilirsiniz. İlk Star Trek'ların olduğunu. Orada dünyayla hiçbir zaman bölümler içinde dünyaya bizzat de öyle bir kaybolmuşluk durumu içinde değiller. Evet, Malantan, evet. evet. Yani yeni yeni dünyalar keşfetmekle görevli bir ekip oldukları için sürekli daha garip yeni yerlere gidiyorlar. Ama dünya çok iyi durumda. Yani dünya yırtmış. E, dizinin evet. e, mesajı oydu şeyi... Kadınlar e, insan gibi e, e, muamele görüyorlar. E, hiç böyle kadın erkek zenci beyaz eşitliği e, o yıllarda Amerikalar, Amerika'da yakıcı sorun olan şeyler. Onlar tamamen çözülmüş. Bütün renkler. Bütün milletler, Rus bile var e, mürettebatın arasında. Yani bunlar hep önemli mesajlar olarak e, içine yerleştirilmiş. Bir de e, Mister Spock'un adı benim jenerasyon için önemli taşıyan bir e, ismi de hatırlatıyor. Doktor Benjamin Spock'u son derece önemli bir yani doktor, e, çocuk doktoru hem de çok önemli bir aktivist savaş karşıtı filan. Çok geç yaşında bile hapse girmeyi de göze alacak kadar önemli bir adamdı. Ve İncil'den sonra en çok satılan kitabın da yazarıydı. Sonradan da bu, bir sonraki kuşağı görünce bunlar benim kitabımı okuyarak büyütürmüş çocuklarsa ben bu kitapta <gülüyor> yırtıp atayım filan demişti. Onu da hatırlatırdı bana her seferinde. Çünkü bizim kuşak çocuklarımızı o kitapla büyüttük. Onun kitabı Bebek ve Çocuk Bakımı'yla. Evet. Türkiye'de de o kitaba şüpheli derecede benzeyen... E, Doğrudan bir kitap. çalıntı vardı. <gülüyor> evet. O çalıntıyı da keşmeden benim. Ooo! <gülüyor> evet. Vay vay. Neyse. Evet. Evet. İntihali maalesef. Evet. Evet. O i̇ntihal konuşmada aslında başka insanların da ciddi incelemeler yaptıklarını, okuduklarını, yazdıklarını hatırlıyorum. Murat Bercemiz'in bir yazısı vardı mesela. Ee, şimdi ülkenin yüksek öğrenim kurulunun en tepesindeki insan böyle bir intihalle e, ün, ün kazanmış birisi olunca e, ülkede akademinin ve bilimin kalanından çok bir şey beklemek belki biraz fazla ünlü, kar, e, oluyor. Neyse bu parantezi burada kapayalım ve biz e, hiçbir zaman imtihan yapmayan e, Mistexpaco'ya geri dönelim. Evet. Mistexpaco belki böyle cazip kılan e, özelliklerinden bir tanesi de e, ahlaki duruşu diye düşünüyorum ben de Yani hem Evet, doğru şeyi yapan, doğru düşünen, işte duygularından çok belki düşüncelerini ön plana tutan, alan, alan bir kişi ama kendi sorumlulukları, işte mürettebata ve gemiye olan sorumluluğu, görev bilinci, ben hiçbir zaman talih vermeyen de kişilik olarak da işte Orada da mutlaka insanları çeken bir taraf olmuş olsa gerek. Güven Bey burada benim kafamı karıştıran şey şu. Burada ahlaki bir durum mu var yoksa Mr. Spock'ta etik bir durum mu var? Yani bir ahlaki olarak nitelendirdiğimiz zaman belki Spock'ın ırkına yani türüne göre değişebilecek bir yapıdan bahsedebiliriz. Kültürler değerinden bahsedebiliriz. Ama mantık üzerine gittiğimiz zaman da bir etik duruş gibi bir şey söz konusu olmaz mı? İkisi de var bence Can. Şimdi bu e, e, İngilizce'de en azından etik, etik ile morality şeklinde geçiyor. Hı. Ahlak ve etik e, evet. ayrımı ve bunlar aslında e, aynı e, şeye işaret ediyorlar. E, yalnız etimolojik olarak kökenleri farklı. Sen bir de ahlak ve etik arasında bir e, ayrım çizerek mi sorunu sordun. Evet, evet Türkçe, doğrudan Türkçe üzerinden giderek sordun. Ee, na, nasıl ee, ayrım? Nerede yatıyor ayrı? Yani protestan ahlakıyla mantık üzerine gitmesi, aradaki farklılıklar üzerinden gidilebileceği gibi bir e, karşılaştırma yaparak düşündüm. E, Cem ne diyorsun? Cem Atavutat'ı. E, şimdi ben öteki volkanları düşünüyorum. Acaba hepsi Spak gibi miydi? Sanırım bu sorunun cevabı oradan çıkacak. E, e, dizi külliyatından hatırladığım kadarıyla e, gerçekten yani kötü şeyler yapan e, volkanlarda mevcut. E, tabii kötünün nasıl tarif edildiğine bağlı da değişebilir. E, Spock zaten e, aslında tipik bir volkan olmak durumunda da değil. Çünkü unutmayalım o sadece yarı volkan. Annesi insan, e, babası ünlü bir volkanlı elçi Ama e, küçüklüğünden itibaren insan tarafını e, bastırmaya e, çalışıyor. E, Kendisini tutuyor. E, ee, Volkan e, felsefesinin kurucusu bir Surak diye bir eski peygamber gibi bir e, kişi var e, Volkan mitolojisinde. Onun öğrettiği bu e, vahşi duyguların bastırılıp e, saf mantığın e, galebe alması e, fikrine uydurmaya çalışıyor. E, yaptığı şeylerin çoğu görev bilinciyle açıklanabilir. E, özellikle... E, e, Star Trek 2 filmindeki e, ünlü lafı, e, çoğunluğun ihtiyaçları, azınlığın ihtiyaçlarına ağır basar lafı. O, e, hatta orada e, kendi hayatını feda ederek e, uzay gemisindeki arkadaşlarını kurtarıyor. E, belki e, başkalarına iyilik yapmanın da mantıklı bir e, formüle e, dayandırıldığını e, düşündüğünü e, söylememize yol açabilir. Evet burada aslında belki Can'ın sorusuna da şöyle bir cevap e, vermek mümkün. Yalnızca kendi başına mantıklı düşünerek e, ahlaklı bir kişi olmak e, haliyle söz konusu değil. E, son derece mantıklı düşünüp e, son derece etik olmayan, ahlaksızca kötü işler yapan bir kişi olmak haliyle mümkün. Bu ikisini yani ee, bir tür görev bilinci ve etik anlayışı işte bu mantıksal akıl yürütmeyle birlikte bir arada sunduğu için belki e, Mr. Spock'ın özellikle e, ilgi çeken ve cazip bir karakter haline gelmişti. Ben onu söylemeye evet. çalışıyordum. Şimdi aslında belki e, Mr. Spock'ın e, seslendirilmesi Türkiye'deki dublajı e, bence çok güzeldi. Hala hatırlıyorum fakat e, çok baktığım halde bulamadım. Ee, ama e, Mr. Spahn kendi seçimden, yani Yüzya'daki orijinalinden e, bir bir şey, e, bir iki ses kaydı dinleyelim. İlkinde Mr. Spahn e, kendisinden ve kendi özelliklerinden bahsediyor. I am half volcanian. Volcanians do not speculate. I speak from pure logic. If I let go of a hammer on a planet that has a positive gravity, I need not see it fall. To know that it has, in fact, fallen. Evet, Mr. bak burada belki e, felsefecilerin a priori, e, a priori akıl yürütme dedikleri e, meseleyi zirveye e, taşıyor. <gülüyor> Yalnızca mantıksal e, bir akıl yürütmeyle neyin nasıl olacağını görmeden de e, anlayabilirim, düşünebilirim, e, o sonuçlara ulaşabilirim diyor. Bunu da vulkan olmasına bağlıyor. E, bu e, Cem de bahsetti. Şimdi birazdan o konuya döneriz diye düşünüyorum. Mantıkla duyguların e, çatışması meselesi Star Trek'te çok e, merkezi yerçten bir tema. E, belki ee, Mr. Spock mantığı temsil ediyorsa, işte duyguları ve sevdiği temsil eden de e, arkadaşı ve gelinin kaptanı, kaptan e, Kirk. E, aralarında da sürekli farklı farklı atışmalar oluyor. E, şimdi bir de böyle bir küçük diyalog e, dinleyelim. You'd make a splendid computer, Mr. Spock. That is very kind of you, Captain. Evet, böyle bir diyalog. Evet, yani Kaptan Kök senden çok iyi bir bilgisayar ödülmüş dediği zaman Sparta bunu iltifat olarak kabul ettiğini söylüyor. Ee, Cem ne diyorsun? Mantıkla duygular bütün hemen hemen bütün yapay dedikarın temsil edildiği aslında filmlerde, romanlarda, filmlerde sürekli çelişme, çatışma halinde gibi gösteriliyor. Böyle olmak zorunda mı? Valla onu sen daha iyi bilirsin. Ben çözseydim e, herhalde e, hayatımın ilk bir e, 30 yılı falan daha iyi geçerdi diye e, düşünüyorum. Belli yaşlarda özellikle insanın bilgisayar gibi davranmaması gerektiğini <gülüyor> biraz geç anladım. E, mantıklı duygular e, insanda... E, aslında önce duygular evrilmiş değil mi? Mantık yani e, evrim sırasında e, aslında insanların mantık duyusu diye bir şeyin bile olduğunu sanmıyorum. E, evet. Değil mi? O, bayağı yapay bir şekilde sonradan e, ortaya konulmuş bir e, şey. E, tabii hani faydalı ama e, insanlık için doğal bir e, durum değil bu sürekli mantık durumu. Diziye daha dikkatli baktığımızda aslında Spock da bunu... E, kırıyor ama e, daha dikkatli bakarsak ancak bunu anlıyoruz e, Sen ne dersin bu mantık duygu işine Evet aslında yani e, kişisel insan gelişimine baktığımız zaman da e, çocukların işte çok küçük yaşlardan itibaren belki iki yaşında zerüve yapacak şekilde e, duygular e, konusunda çok daha hızlı ilerlediklerinin, mantıklı yakın yürütme falan gibi şeyleri daha geç yaşlarına ancak ortaya çıkan görüyoruz. Evrim sürecinde de herhalde bu böyle olmuş olsa gerek. Fakat e, bu ikisi sürekli çatışma halinde diye e, gösteriliyor ve e, işte ne bileyim mesela robot temsillerinde robotlar eee Burada isteksizlikte birçok bir sayılmıştı gibi aslında volkan tarafından dolayı ortaya konuluyor. Evet, bu ikisi birbirleri çatışma halinde olan unsurlarmış. Böyle ilgili böyle böyle olmak zorunda mı bu yakaydaki açısından da aslında ilginç bir soru. Yani bir robot programlamaya çalışıyorsak. Ee, bu robotu çok akıllı e, mantıklı akıllı yüpen, her şeyden anlayan işte mesela Star Trek'in daha sonraki versiyonlarından bir tanesi Star Trek'in Generation'da belki Mr. tam evrilmiş bir karakter gibi görebiliriz Commander Beta e, öyle bir tip e, yaptığı e, şeylerin haddi hesabı yok becerdiği e, aklıyla fakat e, en basit duyguları ve insanların duygularıyla hareket etmeleri konusunda e, bir fikir yok neredeyse. E, bu bana biraz e, kurgusal e, olarak belki edebi değeri olan bir meseleymiş ama onun dışında e, psikolojik ya da felsefi bir gerçekliği illa olmak zorunda değilmiş gibi gözüküyor. Yani bir robotla bir insan evlenirse bu bir mantık evliliği mi? Duygu evliliği mi? olacak. Şimdi Spock en sevdiğim bölümlerden birinde babasına malum babası Volkanlı. Annesine, annesiyle bir insanla neden evlendin diye soruyor babasına. Babası da o sıra mantıklı seçenek bu gibi göründü bana diyor. <gülüyor> Çok güzel. Evet Mr. Spuck aynı zamanda aslında e, duygularına hakim olabilen bir e, kişilik olduğu kadar belki zihninin bütününe de hakim olabilen e, bir kişi. Bir başka yerde de e, acı benim zihnin bir ürünüdür. Ben bunu kontrol edebilirim e, diyor. Çok acı çektiği bir e, reviride e, geçen bir kişilik. E, Episodda e, onu da aslında şimdi bir hemen dinleyelim. Mind. Mind evet, zihni kontrol e, edebiliriz diyor. Edebiliriz herhalde ama e, işte e, denildiği gibi e, onun da eksileri var. Çünkü e, vücudumuz sanırım e, duygularla birlikte çalışsın diye dizayn edilmiş. Zaten uzay yolunun mitolojisinde e, öyle bir durum da var. E, Romulanlar diye e, genellikle kötü adam e, ırklarından bir tanesi olarak görülen bir, e, bir millet var öyle diyeyim. Daha sonra anlıyoruz ki bu Romulanlar e, volkanların mantıklı olmayı karar verdikleri o büyük tarihi zamanda Böyle rezalet olmaz diye vulkanlardan ayrılıp, göç edip kendi imparatorluğunu kırmış eski vulkanlar. Yani o, o bedene de bu iş tam uymuyor aslında. Mantıksız vulkanlar yani. Evet. Vahşi duygularına daha kendilerini kaptırmış olanlar. Ve onlar düşmanları vulkanların değil mi? Herkesin düşmanı. Evet. O, o dönemki Kızılçin'e benzesin diye dizayn edilmiş. <gülüyor> Duygularınıza göre hareket ettiğiniz zaman herkesi düşman oluyorsunuz o zaman. Biraz <gülüyor> öyle. <gülüyor> evet. evet. Peki e, Cem şeye ne dersin? Bu Spock karakterinin ilk yaratılması orada da aslında ilginç bir hikaye var. Programın sonlarına geliyoruz. Belki biraz e, onlardan da bahsedelim. Evet. Malum bu e, uzay yolu fikrinin e, yaratıcısı, ilk yapımcısı Gene Roddenberry. Ee, böyle e, bayağı devrimci nitelikleri de olan bir bilim kurgu dizisi yapmak için NBC'ye e, başvuruyor. Ee, i̇lk e, önerdiği e, pilot filmi fazla beyin gerektiriyor, fazla zekice kavramlar var diye reddediliyor. Sonra karakterlerin bazılarını değiştiriyor ama e, bir tanesini bu Spock'ı asla değiştirmiyor. E, Spock'a çok güveniyor yani bu e, anlattığımız özelliklere sahip karaktere. Ee, yalnız Spock'ın e, şöyle bir özelliği var. E, dizi içinde çok fazla işlenmese de e, arada bir e, gündeme gelen bir konu var. E, Spock'la e, Hemşire Chapel rolünü oynayan Majel Barrett'ın e, canlandırdığı e, karakter e, arasında e, bazen romantik ilişkiler oluyor. E, bir, ve de Vulkanlılar e, sadece 7 yılda bir. E, romantik ilişkileri gündemlerine alıyorlar. E, 7 yıl boyunca hiç e, o işlerle ilgileri olmuyor. Mantıksal. E, Roddenberry'e bu sorulduğunda e, çünkü e, Majel Barrett Rodinberry'nin karısı. E, madem benim karımla e, bu işler olacak, bu e, uzun aralarla olsun diyor. Bu 7 yıl işini oradan <gülüyor> e, getirdim diyor. E, Star Train devamında da tabii e, hem Spock karakteri yani e, Nemo'yu öldü ama Spock karakteri devam ediyor. Biliyorsunuz e, son e, iki sinema filminde işte zamanda geriye gidildi ve bir alternatif evrendi Star e, Trek. E, tekrardan Kirk'lerin, Spock'ların gençliğinden devam etmeye başladı. Orada Zachary Quinto adlı e, sanatçı Spock'ı canlandırıyor. Ayrıca senin de bahsettiğin e, Data gibi e, daha daha sonraki bir dizideki holografik doktor gibi e, yapay zeka ürünü olan e, ama bir yandan da duygularla ve e, yapaylığın getirdiği diğer sorunlarla baş etmeye çalışan e, başka karakterlerle de e, felsefe derslerine e, ilginç, eğlenceli materyal e, sağlayacak. Daha bol bol e, uzay yolu hikayelerimiz e, sürüyor. İnşallah sürmeye de devam eder. Evet. evet sen e, Belki uzay yolunu konuşmak e, bir programa e, sığacak bir şey değil ama bir sığdırabildiğimiz kadarını sığdırmış olduk. E, bir de belki Leonard Nimoy'dan kısaca bahsetmek e, gerekir. Yani Mr. Spock'ı yaratan e, aktör, karakter. E, i̇lginç bir kişilik Mister Spock dışında da çünkü başka yapmış olduğu işler var. E, fotoğrafçı birkaç kitabı var. E, ayrıca galiba e, ha, iki biyografisi var 1975'te ve daha sonra 20 yıl sonra 95'te yayınlanmış oldu. Birincisinin adı e, Ben Spock değilim. İkincisinin adıysa Ben Spock'ım. Çok güzel. Spock karakterinin e, hayatında önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Ama bundan ibaret değil ben hayatı. E, Aktivisi de var galiba evet. de, Ben yeni e, bunu da gördüm Ölümünün üzerine e, yakından takip etmeye çalıştığımız bir internet sitesi var Profesör Juan Cole'un e, Prof. Cole kurduğu ve yürüttüğü bir site Informed Comment adını taşıyor Çok e, Orta Doğu meseleleri üzerinde vazgeçilmez bir kaynak Orada gördüm yani çok yakın zaman önceki konuşmalarında da bir Yahudi kökenli Amerikalı olarak İsrail-Filistin e, İsrail meselesinin iki devletli, e, güvenli, demokratik bir İsrail ile e, aynı zamanda da bağımsız bir Filistin devleti arasında ancak hallolabileceğini ve İsrail'in milliyetçiliği ağır basan Başbakanı Benjamin Netanyahu bile bunu görmek zorunda olacak gelecekte diyor. Ve yani sadece Amerikalılar olarak değil, dünya vatandaşları olarak da bu bizi ilgilendirmek zorunda demiş. Hatta ilginç de bir şeyine rastladım. Bir mektup yazmış. Americans for Peace Now diye yani şu anda barış için Amerikalılar hazır Amerikalılara da bu görüşlerini ifade eden ve savunan görüşlerini yazmış. Hatta ilginç bir şey var sitede ona bakmadım ama Star Trek'te yani şeyde de Nimoy e, Yahudi değerlerinden demokratik olması gereken Yahudi değerlerinden bahseden bir bölümde seslendirmiş ya da oynamış yani. Onun da videosunu koymuştu Profesör Kohl ama ona bakmadım. Ee, Yahudi e, geçmişinden e, bir takım şeyleri çaktırmadan diziye soktuğunu e, kendisi anlatıyor. Mesela e, bu uzun yaşa ve gönen, live long and prosper diye onun e, milletinin e, sloganı söylenirken yapılan bir el hareketi vardır. O küçüklüğünde e, bir dini ayin sırasında gördüğü bir şeymiş ve de e, İbrani alfabesindeki şey harfini e, sembolize ediyormuş galiba. Bilmeden hepimiz de <gülüyor> onu yapıyoruz son günlerde. Evet, bu şekilde de galiba sürenin de sonuna gelmiş olduk. Leonard Nimoy'a da bir selam çaktık. Bir, bir selam çakmış olduk, günaydın demiş olduk bu vesileyle. Çok teşekkür evet. ederiz. Ben küçük yani... bir anons yapabilir miyim? Geçtiğimiz haftaki Turing hikayesinden sonra ben sonunda o filme gittim The Imitation Game'e ve de filmde gerçek Turing'le alakası olmayan 10-15 <gülüyor> maddeyi bir araya getirip bir yazı hazırladım. Bu cuma Cumhuriyet'le birlikte bilim teknoloji ekini alanlar meraklılar okuyabilirler. Ben de o kadar detaylı değil ama ben de seyredip çok da beğenmediğim birçok ürünü olduğunu söyleyebilirim ilave eten Cem Bey'e. Peki konumuz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölümünden Profesör Doktor Cem Saydı yine bu ikinci haftada Mr. andık. Ee, aslında e, Lanun Nimoy'un e, Cuma günkü Vefat haberinden sonra Cumartesi gününde ülkemizden Gülülden e, bir vefat haber geldi Yaşar Kemal'in vefatı e, Bir Anadolu Bilgisi ve e, filozofu Olarak da görülebilir Yaşar Kemal Belki yazılarındaki Felsefi temaları Konuşmak üzere e, bir açık bilinç Programı da yaparız Bu işleri e, konuşabilecek e, konuk e, aramaktayım. E, şimdi ama e, Cem yeniden teşekkür edelim ve belki son sözü bu e, sahilini bir V harfi gibi yaparak e, kaldırıp e, selam vermesiyle tanıdığınız Mr. Spak yani e, çok uzun yaşa ve gönen e, diyor. Son sözü yine Mr. bırakalım live long and prosper Evet hoşça kalın çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık bilinç. Ben Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Evet bitirirken bugünkü açık gazeteyi dün de birazcık bahsetme fırsatı bulmuştuk. Thierry Titi Gül Yaprakları albümünde özellikle de kendisinin büyük hayranlık duyduğu Fransız müzisyen Titi Robben'in Yaşar Kemal'le bir buluşma e, gerçekleşmişti. E, hatta bu buluşmada da küçük bir payımız olduğu için de çok mutluyduk. E, bu albümü Yaşar abiye ithaf ediyorum diyor Titi de Gül Yaprakları'nı müziğimi senelerdir besleyen Türk kültürüne bir Vefa borcu olarak görüyorum. Kendi besteleme tarzımla bu toprağın müzisyenlerinin yorumunun harmanlandığı bu projeyi bir Türk müzik şirketiyle işbirliği yaparak hayata geçirdik. Bu albümü Yaşar abiye ithaf ediyorum diyor. Ve tam bunun karşısında da kardeşim Titi'ye yürekten sevgiler diyor. Yaşar Kemal'de birlikte çektirdikleri bir fotoğrafta... Evrensel yazar ve aktivist Yaşar Kemal'in ölümünün ardından yapmaya çalıştığımız programlardan programlarda çokça adı geçen müziklerden birini şimdi çalacağız. 2011 yapımı AK Müzik Yapım Organizasyon tarafından gerçekleştirilmiş. Müzisyenler de yani sözler anonim Yaşar Kemal'in de sözleri var. Ve müzik bestede Özlem Özdil ile Roben ya da Titi Roben çalanlar da Hasan Yükselir vokalde, Özlem Özdil bağlamada Titi Robin de Buzuki alıyor. Onun sözleri de şöyle, kalktık Horasan'dan sökün eyledik, bir aydınlık su gibi toprağın üstünden aktık, aktık, aktık. Geldik Anadolu'da karşımıza çıktı Kayseri Dağı. Ulu, temiz, alımlı, yakışıklı, ışığa batmış, kırmızı, yakut gözlü, uzun boyunlu atlarımız, Harran Ovası'nda, Mezopotamya'da, yüz bin ulu kartal konmuş gibi kıl kara çadırlarımız, binlerce kişi, binlerce ceylanla birlikte semah tuttuk. Üç gün, üç gece, kırk gün, kırk gece. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ...söküğün eylemiz... ...bir aydınlık su gibi toprağın üstünden... aktı, ...aktık... ...aktık... ...geldik Anadolu'da... ...karşımıza çıktı Kayseri Dağı... ...ulo... ...temiz... ...alımlı... ...yakışıklı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 Üç Gün Üç Gece Kırk Gün Kırk Gece Chegaste